Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendium Türkiye izleyicileri. Hadi. <gülüyor> Meksika dalgası yapacağız bunu. Hadi. Sonra. Hadi. Ben başlıyorum. Sadece sen göreceksin ama kamerayı <gülüyor> komik olacak bu evet. Ben şehadet ederim. Onlar da kalktılar derim. <gülüyor> Yanına gelelim istersen. Şöyle, şöyle yaparız yan yana. Sana eğlence olsun. Allah ya. Yaparsın. Hayat bana güzel ya. Eğlence oldu mu? Aklım fikrim yerinden gidiyor gerçekten. Niye kendimi bunalımın ortasında bırakayım durduk yere ders sahibi olayım? Ben siz miyim? <gülüyor> Hemen kaçıyorum. Gergin olan ortamlardan. Sen kaçmıyor musun Cem? Kaçamıyoruz. <gülüyor> yani fırsat versene. Hayır abi sizin sorununuz ne biliyor musunuz? Zihninizde biriktirmeye de devam ediyorsunuz bunu. Dışa da yansıtıyorsunuz. Ben öyle miyim? İşte Cem'le ben bir süre sonra kayıp balık ne olduğumuzda evet, vallahi. hiçbir derdimiz kalmayacak. Keşke değil mi? Bazen o şeyi açın, Modun olsun böyle tak diye açabilsen ona. Bizim <gülüyor> için tehlikeli şey olacak. Yemek yemiş miydim? Yemek ha, yemiş miydim? Oraya miydim? Oraya gelişti, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bütün gün yemek iyi olabiliriz. Yemek yemiş miydim diye. Yemek bittikten sonra. Neyse B12'leri nasıl kuvvetlendiriyoruz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> e birliğiyle. Değil mi Cem sen de kullanıyorsun. Ben de kullanıyorum. Zafer abi sen Tabii İlaçlarımızı aldık mı? Uykularımızı uyuduk mu? Benim ilaç sayısı yıl <gülüyor> yıl artıyor zaten. İki, i̇ki ilaçla başladım şu anda yedi ilaç alıyorum. Zafer abinin ilaç çantası var eskiden. Kuyumcu çantaları olurdu Babam ya. Babam da var bu ya. Ama bak B12'yi en başa koyuyoruz öyle bir durumda. <gülüyor> <gülüyor> Kalanını hatırla ilk onu alıyoruz ki. <gülüyor> Neyse bu kadar yaşlı muhabbetinden sonra arkadaşları da yormayalım. Evet yormayalım. Genç çocuklar onların çoğu. Evet. Bugün Yüzüklerin Efendisi iki Kule'ye devam ediyoruz. Bölümümüzün ismi Batı'daki Pencere. Şayet hakkıyla anlatabilirsek bu bölüm Eldrond Divanından sonraki en açıklayıcı bölümlerden biri. Gene bir kilit bölüm bu da. Bu bölümden birçok şeyi öğreneceğiz. Tolkien'in neden bir epik eser yazmadığını, başka bir derd olduğunu da öğreneceğiz. Faramir ile Boromir'in anlatıları üstünden bilgelikle cesaret arasındaki farkı ve değerle önem arasındaki farkı öğreneceğiz. Bir ton Gondor ve Hobbit atasözü öğreneceğiz. Güzel. Yani benim Elrond divanından sonra en değerli, en yoğun bulduğum bölümlerden birisi. Umarım bir şeyleri kaçırmadan her şeyi aktarabiliriz. Aktarabiliriz bence. Aktarır Zafer abi. Benim korkum yok. O zaman başlayalım abi. Başlayalım. Sem Frodo uykuya dalmışlardı en son. Faramirlerinin tayfaya kalanmıştı. Fülü yormuşlardı. Sen birkaç dakika uyuduğunu zannediyor. Hani o bir, diyor, içim geçmiş diyor. Gözlerini bir açıyor hava kararmış. Hı, içim <gülüyor> geçmiş. İçi geçmiş. Ha yani. Zafer abi her gün yaşadığı durum. <gülüyor> Ne zaman, ne zaman? İçim geçmiş diye 3 saattir uyuyor oluyor oysa. Tamam abi bak. Bugün bir dillik bizi demeyecek. <gülüyor> Dur bakalım bize bana kaç defa olsa yatacak. İçim geçiyor canım. Sonuçta içim geçiyor. 3 saat ya da 30 dakika ne fark etmiyor. Vark etmez. Kitap okuyordum başkan diyor. Kitap okudu durum ne biliyor musun? Kucağında kitap olurken uyuyakaldığı için. Hı. Kitap okuyordum dediği zaman öteki tarafı hatırlamayacağım. Düşünmeyeceğimi sanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama kitap okuyordun sonuçta. <gülüyor> en son hatırladığım onu bu. Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Tem uyanıyor akşam olmuş böyle gözünü açıyor işte. Çevreye bir bakıyor. Böyle bir yarım halka oluşturmuş Faramir'in adamları. Sayıları da bayağı çok. Orada hilal şeklindeki halkanın ortasında ayakta Frodo duruyor. Önünde de Faramir oturmuş. Benim efendim diyor bunlar sorguya çekiyorlar gibi duruyor falan diye. Biraz gıcık oluyor duruma. Peralti otların arasından duyabileceği yere kadar ilerliyor. Kimse de seni çok umursamıyor. çeye odaklanmış durumdalar. Frodo'yla Faramir'in muhabbetlerine falan. Artık onların yakınına gelince muhabbetleri nedir? Ne oluyor? Ne yapıyorlar? desem de onları dinlemeye başlıyor. Yalnız şeyi fark ediyor Faramir'e baktığında. Faramir gene çok sert bir ifadesi var suratında. Hem efendisini sorguluyor hem de tatmin olmamış. Sürekli didiklediğini yani bizde bu polis sahnelerinde gördüğümüz gibi hani araştıran polis gibi davrandığını fark ediyor. Huysuzlanıyor acaba diyor efendi ağzından bir şeyler kaçırdı mı söylediğimi söylemedi mi falan diye de tedirgin. Sonra Faramir'in muhabbetini dinlemeye başlıyor. Faramir diyor ki fakat buçukluğun gelişiyle Isildur'un felaketi uyanacaktı. O Bilmece dolu şiirde yani bunların rüyalarında gördüğü şiirde, bundan önceki bölümde bahsetmiştik. Kırılmış olan kılıcı Kırılmış, ara, o, evet. onu imlede bulacaksın. bulacaksın. İşte isildurun felaketi çıkacak ortaya, buçukluklar getirecek onu falan gibi bir şiir bilmece yani manzum bir bilmece. Eğer diyor bahsi geçen buçukluk diyor sen isen koşkusuz sözün ettiği şey her neyse diyor onu sen divana getirmiş olmalısın diyor. Eldur divanında da diyor Boromir'de olduğuna göre senin getirdiğin şeyi Boromir orada görmüş olmalı. Frodo hiç cevap vermiyor bu soru karşısında. Sessizliğini koruyor. Faramir de diyor ki o halde diyor senden daha fazlasını öğrenmek benim hakkım. Çünkü Boromir ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Eski hikayelerde anlatıldığına göre Esildur'u bir ork oku öldürmüştü. Ama orkların okları çok fazladır ve sadece bir ork okundan etkilenip onu bir kıyamet alameti falan olarak yorumlamaz Boromir. O kadar olayın bilincinde savaşçı bir gondordudur. Bir şey sizin diyor yanınızda ama o ork oku değil. Sizin yanınızdaki şey gizli Gizli diyorsunuz diyor ama benim merak ettiğim şey siz gizli dediğiniz için mi gizli yoksa gerçekten de gizli bir şey mi? Bana bunu açıklayın diyor. Frodo diyor ki hayır diyor bu benim seçimim değil. Zaten diyor bu bahsedilen gizli şey üstüne uzun ya da kısa ömrü olan herhangi bir ölümlünün karar verebileceği bir durum değil. Bu çok daha derin bir durum diyor. Bunu diyor birisi size açıklama yetkisine sahip olduğunu düşünürsek ben değil bizi Moria'dan Rauros çağlayanlarına kadar liderlik ederek götüren Aratonoğlu Aragon bunu açıklayabilir size de neden Aragon açıklıyormuş da diyor Elendil oğullarının kurulmuş olduğu şehrin prensi Boromir bu soylu kişiyi açıklayamıyormuş diyor bu gizli şeyi. Frodo çünkü Aragon diyor doğrudan kan hiç değişmeden babadan oğla devam eden zincirin şeklinde Elendil'in oğlu Isildur'un soyundan geliyor. Ve o şiir bilmecedeki kırılan kılıç da Araton oğlu Aragon'a ait. Ve o kılıç da diyor aslında Elendil'in kılıcı yani atalarının kılıcı direkt olarak. Bu kalabalıkta mırıltılar falan yükseliyor. belli bir memnun niette var bir inanmamazlık da var oradaki dizilmiş askerler için Elendilin'in kılıcı, aa Elendilin'in kılıcı Minastirite geliyor. Müjdeler olsun falan diye de seviniyorlar. Yalnız falan birin yüzü hiç değişmiyor. Hala çok keskin ve sert hatlarla. Belki de diyor öyledir. Fakat bu kadar büyük bir iddianın diyor daha başka kanıtlarla da kanıtlanması lazım inanabilmemiz için. Sadece sen dedin diye buna inanamayız. Büyükler gerekir. 6 gün önce diyor biz Minastirit'ten kolcu görevini gerçekleştirmek üzere çıktığımızda ne Aragon, ne Boromir, ne de grubunuzdan herhangi biri henüz Minasirid'e gelmemişti zaten. Hani o bakımdan da hani sizin dediğiniz ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz. Frodo şey diyor, Boromir diyor bu iddiayı kabul etmişti ama hani Aratonolu, Aragon'un Elendil'in soyundan geldiğini kabul etmişti. Gerçekten de diyor Boromir burada olsaydı bütün sorularınıza o da cevap verebilirdi. Üstelik birkaç gün önce Rauros'un orada ben ayrıldığım zaman dost doğru diyor sizin şehrinize geleceğini, Minasirid'e ulaşacağını söylüyordu. Muhtemelen siz geri döndüğünüzde Minasirid'e de Boromir'de gelmiş olacak. Zaten Boromir'den bu grup hakkındaki benim söylememek zorunda olduğum gizli bilgiyi falan onlardan öğrenebilirsiniz. Bu görev bana diyor İmlazis bizzat Elrond'un kendisi tarafından divanın önünde verildi. Bu görevle geldim bu topraklara ama grup dışından birine bilgi vermem tamamen yasaklandı. Elimde değil, istesem de yapamam. Yine de düşmana karşı savaştığını söyleyen birileri bu gizme karşı saygılı davranması gerekir diyor. Çünkü düşmanımız ortak. Bizim de düşmanımız onlar. Sem Efendisi'nin böyle çok oturaklı, rahat, soğukkanlı falan konuştuğunu görünce böyle efendisinden dolayı bir gurur duyuyor öyle. Büyük bir kıvançla bakıyor. Faramir'e de gıcık oluyor hala efendisini sıkıştırdığı için falan. Sen bunu takdir ediyor ama Faramir hala çok sert bir şekilde sorguya devam ediyor. İyi diyor Faramir. Bana kendi işime bakıp eve dönmemi, sizi de kendi işinizi yapmanız için serbest bırakmamı söylüyorsun. Geldiğinde her şeyi Boromir anlatacak diyorsun. Sen Boromir'in dostu muydun diye çattanak Frodo'ya soruyor. Frodo bir an donuk kalıyor. Ben Boromir'in dostu muydum deyince o son yüzüğü kapma muhabbetleri falan olduğu için o anları hatırlıyor. Boromir diyor bizim grubumuzun yürekli bir üyesiydi. Çok cesur ve iyi bir askerdi. Evet diyor ben kendi adıma onun dostuydum. Faramir zalimce gülümseyiyor böyle. Faramir'in gözlerde gri böyle soğuk buz gibi gözler zaten. O zaman diyor Boromir'in ölmüş olduğunu sana söylersen bunun için üzülürsün. Frodo elbette üzülürüm diyor Boromir'in ölmüş olmasına. Yani gerçekten öldü ve sen bunu daha evvelden biliyordun ama beni Boromir'i sorguya çekerken Boromir'in öldüğünü benden gizledin. Sen diyor beni sorgu teknikleriyle yalanlarla kandırıp ağzından laf almaya mı çalışıyorsun? Diye tavır koyuyor Frodo'da. Yalnız Faramir burada şey diyor. Ben diyor yalanla bir orku bile suzağa düşürmeye kalkmam. Böyle biri değilim. Frodo şey diyor. Nasıl öldü öyleyse diyor. Nasıl haberiniz oldu? Madem ayrıldığınızda gruptan hiç kimse gelmemişti. Boromir'in ölüp ölmediğini nereden biliyorsunuz? Nasıl öldüğünü diyor yol arkadaşlarının kendisinin dostları olduğunu iddia eden kişilerin diyor bana anlatacak olmuyordum diyor Faramir'de. Frodo fakat diyor ben ayrıldığımda diyor gayet gücü kuvveti yerinde sağlıklı biriydi diyor ben onun öldüğünü falan görmedim ben diyor gruptan ayrıldığımda hizmetkarım semle beraber Boromir diyor ölü değildi. Gerçi biz ayrıldıktan sonra diyor dünyada çok fazla büyük tehlike vardı bilemem diyor ama diyor ben ayrıldığımda Boromir ve diğer gruptaki herkes de hayattaydı bir sorun yoktu. Çok fazla gerçekten de büyük bela var ve büyük tehlike var diyor Faramir de. ve ihanetle pek yabana atılacak bir seçenek değil. direkt Frodo'yu ihanetle suçlamış oluyor. Sen bu konuşma karşısında iyice geriliyor. Efendisinin de hain olarak, ihanet eden kişi olarak falan suçlandığını duyunca artık dayanamıyor. Uzaktan dinlediği yerden çıkıyor. Gidiyor Faramir'in önüne dikiliyor. elinde beline koyuyor şöyle. Hmm. Tam dikiliyor karşısına böyle erkek. Özür dilerim Bay Frodo. Ama bu iş yeterince uzadı. Seninle öyle konuşmaya hakkı yok. Üstelik bu büyük insanlar için katlandığın onca eziyetten ve tehlikeden sonra diye Frodo'dan bir önce izin alıyor. Sonra Faramir'e dönüyor. Buraya bak reis diyor. Yeah. <laughs> <laughs> Faramir reisi bir karıştırmayalım. Faramir'in karşısına dikilmiş böyle gözlerini falan da dikmiş. O çevresindeki askerler de işte bıcırık birisi karşısında dikilmiş öyle efeleniyor falan. Gülmeye falan da başlıyorlar. Sessiz sessiz yani. Neyine güvenip bu? Bizim reise dayılanıyor falan diye. Terbiyesiz sözler genç bir çocuk falan diye bakıyorlarmış. Öyle tarif ediyor Tolkien. Buraya bak diyor. Ne demeye çalışıyorsun? Mordor'un bütün orkları üzerimize çullanmadan nereye varmak istiyorsan diyor. Hadi çok uzatmadan diyor oraya varalım. Derdin nesi senin diyor, Söyle bize. Burada tehlikenin içinde durutta da diyor uzun uzun diye araştırmalar falan yapmamıza gerek yok. Sen diyor efendimi neyle suçladığını niye bu yüzden suçladığını, beni neyle suçladığını söyle. Nereye gelmek istiyorsan, konu nereye varıyorsa oraya varsın. Rahatlayalım hepimiz. Düşman ile dövüşmekten söz eden diyor bir halkın o düşmanla savaşmak isteyen birilerinin işlerine vurduğunu sokması da bence diyor hiç doğru bir hareket olmasa gerek. Bizi engellediğin için diyor o diyor seni görmüş olsaydı Sauron için senin kabul ederdi diyor. Çok memnun olurdu. Foramir böyle o suratındaki ifadeyi değiştirmeden ama hiddetlenmeden yani böyle vakur bir şekilde sabır diyor. Aklı diyor seninkinden fazla olan beynin önünde böyle konuşmaktan vazgeç. Senin kafan yani o kadar çalışmıyor. Beyin kadar zeki değilsin. Ayrıca kimsenin bana içinde bulunduğumuz tehlikeyi hatırlatmasına gerek yok. Benim hayatım buradaki tehlikeler içinde geçti. Tehlike içinde bile olsak diyor o kadar önemli bir konu üstüne konuşuyoruz ki bu tehlikeyi göze alıp biraz burada oyalanmanın geçerli bir risk olduğunu düşünüyorum. Bu işi halletmenin gerekliliğini düşünüyorum. Gondor hükümdarının izli olmadan bu topraklara giren herkesi öldürme emri aldım. Yani şu anda sizi öldürürsem Gondor hükümdarının verdiği emri yerine getiririm. Ve bu yüzden de suçlanmam. Takdir edilir. Ben insanları ya da hayvanları gerekmedikçe öldürmem. Üstelik gerekli olursa da yaptığım işten memnun olmam. Sadece mecbur kaldığım için ve gerekli olduğu için birilerine zarar veririm. Boşu boşuna da konuşmam. O yüzden için rahat olsun beynin yanına otur sesini de çıkartma diyor. Faramir'in yavaş yavaş Boromir gibi olmadığını anlamaya başlıyor Çünkü aynı durumda muhtemelen Sem gidip Boromir'e dayılanmış olsaydı Aynen. Boromir ona bir tane çakmıştı yani. O çünkü tam savaşçı, o tam bir kılıç adamı Boromir. Faramir daha bir aklı başında çok soğukkanlı bir adam yani. Sem kıpkırmızı kesiliyor tabi bu azardan sonra. Biraz mırıldanıyor falan böyle kendi kendine. Frodo'nun yanına gidiyor, oturuyor. Faramir devam ediyor. Denetor'un oğlunun öldüğünü nereden bildiğini sormuştun diyor. Ölüm haberinin bir sürü kanadı vardır. Gece genellikle yakın akrabalara getirir haberleri derler. Boromir benim abimdi yüzünden de böyle bir hüzün gölgesi geçiyor abisinden bahsettiği için Boromir Bey'in yanındaki eşyalar arasında diyor sizin gördüğünüz özel bir eşya var mıydı? Madem Boromir'i tanıyorsunuz onun yanındaki özel eşyaları biliyor musunuz? Frodo bir an düşünüyor Boromir'in yanında ne özel eşya vardı? Borusu aklına geliyor direkt olarak. Yüreğinin çok derinliklerinde şeyi hissediyor Frodo ama Frodo'nun da çünkü zihni özellikle yüzükten sonra çok açık. Faramir'le Boromir her ne kadar birbirlerine çok benziyor olsa da Faramir'in başka bir tarza sahip olduğunu bir açıdan hissediyor. Çünkü çünkü Boromir'in dayanamayıp yüzüğü almaya çalışırken Frodo'yu zorlamasını Faramir'den beklemediğini hissediyor. Ama gene de tedbiri elden bırakmıyor görevinin ağırlığı yüzünden. Boromir'in bir boru taşıdığını hatırlıyorum diyor. Çok güzel bir borusu vardı. Bu boru işini daha önceden de konuşmuştuk zaten. Bu boru işte Oromenin öküzlerinin soyundan gelen kind of Arov denilen özel bir yabani sığır türünün boynuzundan yapıldı. Tam Rum bölgesinin o zaman Mordor'a dahi değil Rum, onun kıyısında yaşayan çok da vahşi anlar bunlar. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Daha da derinine gidersek bu boru bilgisi hakkında bu boruyu şeyden buldukları da söyleniyor. Cüceler ve gene Nümenorlu insanların öldürdüğü kuzeydeki Skaça denen ejderhanın hazinesinden bulundu. Ta Orome zamanından hemen sonra yapıldığı birinci çağa ait bir boru oldu. O yüzden de Eda'ın tarihinin en eski yadigarlarından birisi bu boru. Çok önemli bir boru yani. Bu boruyla ilgili detayları orama bölümünde Zafer Ağırsız. Evet orama bölümünde anlatmıştık. Ayrıca Boromir'de de. Boromir'de de anlattık. Geldi burada da anlattık. Daha, daha ne yapalım? Faramir devam ediyor. Doğru hatırlıyorsun diyor ve borudan haberin olduğuna göre dediklerin doğru. Gerçekten Boromir'le tanışıyorsun. Boromir'i biliyorsun. O zaman diyor belki onu diyor zihninde canlandırabilirsin. Doğu yabani öküzünün büyük bir boynuzu gümüşle bağlanmış. Üzerine kadim işaretler yazılmıştır. Nesillerdir. Ailemizin en büyük yadiyarıdır. Ve bu borunun şöyle bir özelliği vardır. Daralmış Gondor değil de eski Gondor, geniş Gondor sınırları içinde bu boru çalındığı zaman şimdi bile ona yardım etmek için duyan birisi kesinlikle çıkar. Hani büyüğü bir sesi sahiptir. Illaki bu boru çalındığı zaman Gondor sınırları içinde birileri duyar ve yardıma gider. Bu maceraya atılmadan 5 gün bundan 11 gün önce çünkü 6 gün önce yola çıktıklarını söylemişti zaten. Aşağı yukarı diyor günün bu saatlerinde borunun sesini duydu. Kuzeyden geliyor gibiydi. Ama belli belli çok uzaktan geliyordu. Sanki diyor duymaktan çok aklımda yankılandı borunun sesi. Babam denet orada bu boru sesini aklında duymuştu. Biz bunun iyi bir haber olmadığını zaten diyor babamla beraber düşünmüştük. Bir de Boromir'den diyor hiç haber yoktu. Sadece bize Minastrit'e gelmesi değil sınır boylarındaki askerler de Boromir'i görmemişti. Ruhandakiler de uzun süredir görmemişti. İçimize diyor bir şüphe ve dert düşmüştü bu boru sesini hissettikten sonra. Üçüncü gece diyor daha garip bir şey başıma geldi. Gece vakti. Dedi. genç ve solgun bir ayın altında ay hani 15 gün gözüküyor 15 gün gözükmüyor ya genç ay dedikleri işte ayın gözükmeye başladığı ilk günler o yüzden genç ay diye tarif ediliyor Anduin'in sularının kıyısında diyor oturmuş Anduin nehrini izliyordum ve büyük bir kısmı artık düşmanın elinde olan Oskiliat'ın sınırlarından gelebilecek ork saldırılarını ya da tacizlerini bekliyordum çünkü de Oskiliat'ı yarı yarıya kaybettikten sonra o bölgeden sadece diyor orklar saldırılar düzenliyorlardı biz sürekli Anduin'in o iş kapısını gözleksin. Oradan diyor bakarken uyuyor muydum, uyanık mıydım tam anlamadım diyor. Başka bir boyuttaymış gibiydim. Bir kayığın pruvasını gördüm diyor. Hatta kayığın kenar çizgileri gri gri parlıyordu diyor böyle beyazımsı gümüşsü bir kayıktı. Kızla diyor bu tarafa doğru akarken üstünde birisi yoktu ve kürek çeken de yoktu ama kayık sanki birileri tarafından içiliyormuş gibi ilerliyordu. Bir korku düştü içime kayıkla diyor gönül bağı kurmuş gibi oldum. Hatta kayığa doğru istemsizce suya girip Anduin'e girip yürümeye başladım. Kayık da benim bu suya girdiğimi sanki gördü, yavaşladı, döndü ve benim onu görebileceğim şekilde yanıma doğru gelmeye başladı. Gelirken diyor sadece kenarlarında gri çizgiler değil üstünde de bir parıltı görmeye başladım. Ve kayığın da neredeyse suya sınırlarını sıfır battığını ama tamamen batmadın. kayın için suyla dolu olduğunu fark ettin. Gene de diyor o kadar suyla dolu olmasına rağmen batmıyor olmasına şaşkınlık duydum. Kayık diyor ağır bir yükü varmış gibi diyor ağır ağır bana doğru geldi. Son Ondan sonra kayığa dokunup içine bakmak içimden geldi ama içime de bir korku doldu. Ama diyor kendimi tutamadım ve kayanın içine baktığım zaman kayanın içinde yata, dizlerinde kırık bir kılıcı olan ve birçok yerden yaralanmış bir ceset gördüm diyor ve o diyor ölmüş kişinin abim Boromir olduğunu fark ettim. İyice incelemeye başladım. Suratı gayet düzgün, belirgin bir şekildeydi. Yalnız burada daha önceden görmediğim belinde harika bir kemer vardı. Borusuna baktım diyor, çevresinde boru su yoktu. Boromir Borun nerede? Uğur'un ne yana? Hey Boromir dedim diyor. Kayık akarsuya geri döndü. Biraz benden açıldıktan sonra da gene sanki küreklerle çekiliyormuş gibi Anduin'den güneye doğru devam etti yoluna. Boromir'in öldüğünden de kuşkum kalmadı bu yüzden diyor. Frodo diyor ki eyvah eyvah diyor. Bu benim bildiğim Boromir gerçekten de tarif Hı. ettiğine göre. Çünkü diyor altın kemer ona Lord Lorien'in hanımı Galadriel tarafından hediye edilmişti. Hemen kendi broşunu da gösteriyor. Bize de diyor bu broşları Lorien hanım verdi. Boromir'e de o kemeri hediye etmişti. Bakarsan diyor fark edersin aynı işlemelerle kaplı bizim broşlarımızda. Zaten diyor bizi gördüğünüzde elf gibi düşünüyor olmanız da bize elf kıyafetlerini veren Lorien'in hanımı sayesinde oldu. Biz o yüzden bu elf pelerinleriyle buralarda dolanıyoruz. Faramir broşa bakıyor. Çok güzel bir broş diyor. Evet diyor aynı hüneri neseri olduğu, aynı elden çıktığı o kemerle broşların belli. Demek ki diyor Lorient'in ülkesinden geçmişsiniz diyor. Boromir de oradan geçmiş. Burası diyor çok uzun zamandır biz Gondor'da insanların bilgisi dışında kaldı. Sadece söylentilerini falan biliyoruz. Bizim aramızdan oraya gidenler falan diyor artık kalmadı. Sendeki garipliğin diyor ne olduğunu diyor şimdi şimdi anlamaya başlıyorum. Çünkü Lorien garip bir yerdir. Daha fazlasını anlatmaz mısın bana diyor. Şimdi Lorien'den geçtiğini duyunca iyice ilgisini çekiyor. Çünkü Boromir'in yurdunun bu kadar yakınında ölmüş olması acı bir düşünce diyor. Biraz açıklama yapamaz mısın bana? Frodo diyor ki söylediklerimden daha fazlasını söyleyemem. Çünkü bu benim elimde olan bir şey değil. Bu bana yasaklanmış bir şey. Gerçi senin hikayen beni bir çeşitli önseziyle dolduruyor. Senin gördüğün bir hayaldi sanırım. Yani oradaki Boromir'i kayıkta görmüş olman falan muhtemelen hayal gördün, bir rüya gördün. Kötü bir kaderin bir çeşit gölgesini gördün sen Faramir diyor. Tabi eğer düşmanın bir numarası değilse, düşman seni aldatmaya ya da Gondor'u aldatmaya çalışmıyor işte. Ben ölü bataklıklardaki su birikintilerinden de geçerek geldim buraya diyor. Ve orada ölü bataklıklardaki daha önce ölmüş insanların ruhlarını gel çekmiş gibi gördüm. Onun kötü sanatları sonucu öyle olduğunu zannettim diyor. Faramir burada yine bir atasözü söylüyor aslında yani derin bir laf ediyor. Diyor ki hayır diyor öyle değil. Çünkü diyor onun sanatı insanın gönlünü nefretle doldurur. Ama benim gönlüm hüzün ve acımayla doldu abimi görünce. Yani Sauron'un işi değildi bu. Frodo şey diyor yine de böyle bir şey nasıl olabilir diyor çünkü Tol Barandir'den kayalık tepelerden diyor hiçbir kayık geçemez. Rauros çağlayanları dediğimiz yer diyor inanılmaz büyük çağlayanlar yani böyle ufak tefek su şeyleri değil. O köpüklü surardan kaynaklardan devrilmeden batmadan o kayığın diyor tabi buralara Anduin'in sakin yerlerine kadar gelmesi diyor nasıl mümkün olabilir? Hem de diyor ağzına kadar su dolu diyorsun sen o su dolu kayıklar nasıl batmamış olur? Ben de bilmiyorum diyor Faramir ama bu kayıklar nereden geliyordu? Bu kayıklar Klara nerede sahip olduğunu siz diyor. Frodo da diyor ki Lorient'den diyor. Biz Lorient'den ayrılırken Anduin şelallerine kadar gidebilmemiz için diyor bize 3 kayık verildi. O 3 kayıktan birini tarif ediyorsun sen. Faramir bir aydınlanma şeklinde Frodo'nun yüzüne bakıyor. Diyor ki siz diyor gizli diyardan geçmişsiniz ama onun gücünü ve yeteneğini anlayamamış gibisiniz. Eğer diyor insanların altın ormanda yaşayan büyülerin hanımı ile ilişkisi olursa o zaman bu garip şeyler normale dönüşebilir. Yani oradan aldığınız bir kayık asla batmayabilir, içindekini dışarı atmayabilir ya da o çağlayanları aşıp gelebilir. Ve diyor oraya çok az kişi dışarı çıkmıştır girdikten sonra çıkan kişiler de asla eskisi gibi olmamışlardır. Çok daha değişik, çok daha gelişmiş bir şekilde çıkmışlardır. Burada Faramir mırıl mırıl bir şeyler söylüyor. Sen söyle başkan orayı. Boromir, ey Boromir. Ne dedi sana ölmeyen o hanım? Ne dedi? Ne gördü? O zaman senin gönlünde neler uyandı? Neden gittin Laure Lindorenan'a ve neden yoruna kendi yolundan sabah vakti Rohan'ın atlarına binerek gelmedin diyor. Alt yakıyor orada. Sonra tekrar Frodo'ya dönüyor. Bu sorulara sanırım bazı cevaplar verebilirsin, Drogoğlu Frodo diyor. Ama belki burada ve şimdi değil. Hani şimdi söylemek istemeyebilirsin. Yine de anlattığım öykünün bir hayal olduğunu düşünüyorsan bu bir hayal değil diyor. Çünkü o nehre girdin bilmem ne falan. Ben diyor ondan sonra bir yerde kendimi uyanmış bulmadım ki diyor. Hayat hep öyle devam etti. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki diyor iki ayrı yerde iki parça halinde somut olarak gerçekten Boromir'in borusunu da bulduk. Sanki diyor bir baltayla ya da kılıçla diyor ikiye bölünmüş gibiydi. Bir parçasını diyor en suyunun döküldüğü yerde yerin altında kuzeyde Gondorlu gözcüler buldular. Diğer bir tanesini de diyor daha güneyde Anduin'de kolculuk yapan devriye gezen Gondor askerleri buldu. Galip tesadüfler ama cinayet su yüzüne çıkar derler. Büyük oğlunun borusu diyor şimdi iki parça halinde tahtında oturmuş haber bekleyen Denetor'un kucağında duruyor artık. Bana borunun yarılmasıyla ilgili hiçbir şey anlatmayacak mısın? Nasıl yarılmasın? ayrıldığını söylemeyecek misin bana? Frodo diyor ki hayır diyor, söyleyemem çünkü böyle bir olaydan benim haberim yok ama üflendiğini duyduğun gün hizmetkarımla birlikte diyor gruptan ayrıldığımız gün. Hesaplarım doğruysa diyor işte sen 11 gün önceden bahsediyorsun diyor bizde diyor oradan ayrılır 11 gün geçmiş olması lazım. Şayet karıştırmıyorsam hesaplarımı. Tam aynı güne denk geliyor. Şimdi bu öykün diyor beni daha da korkutmaya başladı. Çünkü şayet Boromir cidden rüya değil de gerçekten ölmüş nehirden gelmişse o zaman diyor benim orada arkadaşlarım vardı. Demek ki diyor onların da başına kötü şeyler geldi. Hatta diyor iki tanesi diyor benim halkımlandı ve çocukluktan biri dostlarımdı. Meri ile Pippin'i kastediyor. Benden koşkulanmaktan vazgeçip diyor gitmeme izin veremez misin Faramir? Yorgunum, hüzünle doluyum, korkuyorum ve iyi bir halde değilim ben de. Çok kötü bir durumdayım. Ama benim de katledilmeden önce yapmam gereken bir işim var. Bir sorumluluk verildi bana. Hiç olmazsa yapmak için gayret göstermem gerekiyor. Eğer içimizden sadece biz iki İki buçukluk kaldıysak senle ben o zaman acele etmemiz için daha gerçek bir nedenimiz var. Bizi bırak geri dön Faramir diyor. Çünkü şehrinin sana ihtiyacı var. Minastilite dön sen de. Vakit varken şehrini koru ve bırak biz de kendi yazgımıza devam edelim. Faramir diyor ki benim açımdan bakılacak olursa konuşmamızın tümü beni rahatlatmış değil. Ama gerektiğinden fazla korku duyduğun kesin. Eğer Lorient'in halkı kendi gelmediyse Boromir'in öldüğü yere kendileri hazırlamamışsa Boromir'i bu şekilde kayya hazırlayıp koyan birileri olması lazım. Orklar bunu yapmayacağına göre sizin tayfadan birileri hala hayatta demek ki. En azından bunu söyleyebiliriz. Fakat kuzey hududunda ne olduysa olsun senden kuşkulanmıyorum artık diyor Frodo'ya. Eğer bu zorlu günler beni insanların sözleri ve yüzleri hakkında, insanları tanıma hakkında birazcık olsun geliştirmiş ise senin yalan söylemediğini ben de yüzünden fark ediyorum. Bu hakkında da diyor doğru tahminlerde bulunabilirim. Sende garip bir hava seziyorum Frodo. Sen de diyor sanki bir babasıma. Daha yüksek bir canlıymışsın. Göründüğünden daha derin biriymişsin gibi geliyor bana. Şimdi seni minestri'te götürmem gerekiyor çünkü diyor Denetor'un emri böyle. Ben seni diyor bırakıp kendi yoluna gönderemem. Denetora götürmem gerekiyor. Denetorun diyor seni sorgulaması gerekiyor. Benim seni serbest bırakmam şu anda mümkün değil çünkü seni serbest bırakırsam ölümle cezalandırılır. O yüzden ne yapılması gerektiği konusunda karar vermekle diyor acele etmeyeceğim. Yine de daha fazla oyalanmadan hemen buradan ayrılmamız gerekiyor. Ayağa fırlıyor. Askerlerine belli emirler veriyor. Bir derlenip toparlanmaları falan için. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra tekrar Sem'le Frodo'nun yanına gelip diyor ki ''Şimdi Frodo ve Samwise siz benimle ve muhafızlarımla yürüyeceksiniz.'' Muhafızlarım dediği kişi de daha önceki bölümde gördüğümüz Mabluk'la Damrot. Diğer askerler bizleri yanlardan ve arkadan takip edecekler. Birkaç gün boyunca diyor ''Buralar pek güvenli olmaz.'' Hele de diyor ''Biz bir kolu yok ettik.'' Bundan diyor ''Kesin Mordor'un haberi olmuştur.'' Ve buraya kuvvetler gönder. Anormal yorgun olduğunuzu görüyorum. Biz de çok anormal yorgunuz. Hem düşman tarafından engelleneceğiniz için hem de yorgunluktan dolayı diyor benimle beraber diyor dinlenebileceğiniz gizli kampımıza götüreceğiz sizi. Biraz dinleneceğiz. Sabah diyor hem sizin için hem kendim için ne yapmam gerektiği hakkında bir karara varmış oluruz. Frodo onun bu isteklerine zaten karşı koyabilecek durumda değil. Yani çevresinde çok iyi askerler olan yüzlerce kişi var. İtiraz edemiyor bu duruma. E, direkt Minasiritede git göre kendileri de perperişan bir durumda olduklarına göre Sam'le ikisi bu karara uyuyor itiraz etmiyor tamam diyor beraber o dinleneceğimiz yere gidebiliriz hemen yola koyuluyorlar Mabluk'la Damrod bir tık önde yürüyorlar Frodo, Sam ve Faramir biraz arkadan yürüyorlar diğer adamlar gözden kayboluyor yalnız çevrelerine baktıklarında yanlarındaki ağaçların arasından böyle gölgeler halinde adamların falan geçtiğini görüyorlar demek yani bunlar 5 kişi görünse de yüzlerce kişi oraya doğru devam ediyor. Faramir hızlı hızlı yürürlerken hep beraber gene Frodo'nun yanına iyice yaklaşıp fısıltıyla konuşmaya devam ediyor. Diyor ki konuşmamızı yarıda kesmemin nedeni sadece zamanın ilerliyor olması, riskin artıyor olması değil. Aynı zamanda diyor muhabbetimizi kalabalık önünde konuşmanın da seni rahatsız ettiğini, bunun bir tehlike olarak algıladığını fark ettim. Ağabeyimin meselesi yüzünden Isildur'un felaketini de bir yana bıraktım. Ağabeyimin ölümüne odaklandık. Bana karşı tam manasıyla dürüst değildin Frodo diyor. Hala bir şeyleri saklıyorsun bende. Frodo diyor ki ben sana diyor hiç yalan söylemedim. Söylediğim her şey doğruydu ama gerçeklerin de söyleyebileceğim bana müsaade edilen kadarını söyledim. Seni suçlamıyorum diyor Faramir. Zor durumda diyor ustalıkla ve akıllıca konuştuğun gibi geldi bana. Sen anlattığın kısmı gizlediğini düşünüyordun ama ben bu söylediklerinden senin anlattığından daha fazlasını fark edebildim diyor. Bunlar diyor şöyle tahminler. Bir diyor Boromir'le pek arkadaş değilmişsiniz sanki veya arkadaşça ayrılmamışsınız. Bunu anladım söylediklerinden. Seni ve Efendi Sanvayz'ı da kederlendiren bir şey var galiba. Bakın diyor onu çok sev seviyordum. Yani Boromir'i çok seviyordum ve seve seve de öcünü alırdım. Ama diyor onu iyi tanıyorum. Isildur'un felaketi tahminime göre bu diyor. Isildur'un felaketi girmiş aranıza. O neyse Isildur'un felaketi denilen şey. Belli ki bu çok önemli bir aile yadigarı gibi bir şey. Bu tür şeyler müttefikler arasında barış sağlamaz. Eski evkilerden öğrendiğim kadarıyla. Buna yaklaştın mı dediklerim doğru mu diyor. Frodo da yaklaştın diyor. Ama tam isabet ettiremedin. Grubumuz diyor bir tereddüt olduğu doğru değil. Grubun bir tereddüt, ayrışma, aramızda bir düşmanlık söz konusu değildi. Tereddütte düştüğümüz şey diyor emiri Müyünden sonra hangi yönünü seçeceğimiz konusundaydı. Ama unutmayalım eski övküler aile yadigarları gibi şeyler hakkında söylenen aceleci sözlerin tehlikesinden de söz eder. Yani burada anlatmak istediği şey Boromir ısrarla Minasitrit'e gideceğini söylüyordu ya <gülüyor> ama Frodo emin değildi Minasitrit'e gitmek istediğinden. <gülüyor> o Mordor'a daha kestirme bir yoldan gitmek istiyordu. Diğerleri de Minasitrit'e gidip gitmeyeceği konusunda karar vermemişlerdi. Sadece Aragon şey demişti. Ben seninle Minasitrit'e gelirim. Minasitrit'i savunurum demişti. Ama Gimli, Legolas, Merry ve Pippin'in ne yapacağı netleşmemişti. O yüzden telettütler vardı aralarında. Faramir de demek ki doğru düşünmüşüm diyor. Senin sorunun sadece Boromir ileydi O bu şeyin Minasitrit'e getirilmesini istiyordu. Isildur'un felaketi denilen şeyin Minasitrit'e getirilmesini istiyordu. Senin yani onu son gören kişinin dudaklarını mühürleyen ve bu kadar çok bilmek istediğim şey benden gizli nekem bir talih. Son saatlerinde... ...gönlünde ve aklında neler vardı. Belki hatalıydı Boromir... ...belki de değildi. Ama şundan eminim... ...iyi bir şekilde öldü. Yüzü... ...hayatta olduğundan daha güzeldi kayıkta... ...gördüğünde. Yani bir kötülüğe bulaşmadan... ...soylu bir şekilde öldüğünü anladım... ...diyor. Seni diyor Isildur'un felaketi... ...konusunda diyor çok sıkıştırdım. Orada... ...haksızlık ettim sana. Affet beni. Öyle... ...bir yerde ve saatte bunu yapmak... ...akıllıca bir iş değildi. Sıkı bir... ...cenkten çıkmıştık. Aklımı kurcalayan... bambaşka şeyler vardı hakkınızda da netleşmiş bir fikre sahip değildim. O yüzden diyor acemilik ettim orada Isildur'un felaketi hakkında seni sıkıştırarak. Daha seninle konuşurken bile işin özüne yaklaştığımı hissettim ve o yüzden bile bile atış alanını genişlettim. Çünkü şehrin yöneticileri tarafından etrafa yayılmamış olan kadim irfanın hala muhafaza ediliyor olduğunu bilmen gerekiyor. Yani da çok düşmüş, irfandan uzaklaşmış bir yer değil. Biz de irfan sahibi insanlarız. Benim mensup olduğum sülale Numenor kanlı taşı da Elendil'in soyundan gelmez. Biz kendi soyumuzu kral savaşa gittiği zamanlar memleketi onun adına yöneten vekiraç olan Mardil'e dayandıyoruz. Sözünü ettiğim savaşa giden o kral da kral Earnur'u idi. Anarion soyunun son üyesi. Hiç çocuğu yoktu ve hiç geri dönmedi. Bu işte Vichkik'in çağrısıyla, Vichkik'le kapışmak için kara kapıdan geçen Gondor hükümdarı. O günden sonra da diyor ülkeyi vekil harçlar yönetmek zorunda kaldı çünkü Anarion'un çocuğu yoktu. Boromir'in küçüklüğü hakkında da diyor şunu hatırlıyorum. Diyor. Birlikte diyor atalarımızın hikayelerini, şehrimizin tarihini öğrenirken Denetor'un bir kral olmadığından dolayı diyor hep mutsuzdu. Hatta diyor bir gün Denetor'u şeyi sordu. Bir vekil haricin kral olması için kaç yüz yıl gerekir? Eğer kral geri dönmeyecekse sadakatin daha az olduğu yerlerde birkaç yıl bile yeter diye cevap vermiş Denetor Boromir'e. Ama Gondor'da on binlerce yıl bile yetmez. Zavallı Boromir diyor. Bu sana onun hakkında bir şeyler anlatmıyor mu? Frodo anlatıyor diyor. Yine de Aragon'a hep şerefli bir şekilde davrandı. Faramir bundan diyor kuşkum yok çünkü diyor o çok büyük bir askerdi, onurlu bir askerdi. Eğer diyor Aragon'un söylemiş olduğu iddiasını haklı bulduysa ona fazlasıyla saygı göstermiştir. Çünkü esas çatışma onun için henüz başlamamıştı. Aragon'la beraber Minas Tirith'te dönüp şehrin savaşlarında birlikte savaşmaya başladıklarında asıl rekabet o zaman ortaya çıkacaktı. Yine de konumuzdan saptım diyor. Gene olarak Denetör Hanedanından olan bizler Kadim irfanlar hakkında çok şey biliriz. Ayrıca hazinemizde saklanan kadim zamanlara dair çok fazla belge var, bilgi var elimizde. Kadim belgelere sahibiz. Bazılarını artık kimse okuyamıyor. Bazılarını çok az insan okuyabiliyor. Yani öyle çok fazla kişinin de hakim olduğu bilgiler değil o belgelerdeki şeyler. Zaten çok az insana gösteriliyor artık o belgeler. Ben diyor birazını okuyabiliyorum. Çünkü ben bunun eğitimini almıştım. Bos Hacı'yı bize getiren de bu kayıtlardı. Onu ilk kez çocukken görmüştüm. Ondan sonra da bir iki kez ya gördüm ya görmedim Bosacı Frodo Bosacı deyince şüpheye düşüyor. Diyor ki bir ismi var mıydı bu Bosch'ın? Faramir Mitrandir derdik ona erfler gibi. Bu da ona diyor yetiyordu. Birçok ilkede birçok ismi vardır. elfler arasında Mitrandir, Cüceler arasında Tarkun, batıda ona Olarin derlermiş. Güneyde İnkanus, kuzeyde de Gandalf. Doğu'ya diyor hiç gitmedim. Doğu'da ne diyorlardı bilmiyorum. Gandalf mı diyor Frodo? Onun olduğunu anlamıştım. Boz Gandalf, danışmanların en aziz grubumuzun lideri Moria'da kayboldu. Moria'da kayboldu deyince Faramir bu sefer şaşkınlığa düşüyor. Mitrandir kayıp mı oldu diyor. Birliğinizi diyor kem bir tali izliyormuş anlaşılan. Bu kadar büyük bir irfan ve güç sahibi birinin çünkü aramızdayken bir sürü harika şey yapmıştım. Yok olduğuna bu dünya üzerinden ayrıldığına diyor inanmam o kadar zor ki. Acaba yani başka bir işim vardı diye gitti mi yoksa hakikaten aranızdan ayrıldı mı öldü mü? Ben diyor öyle bir gücün bu dünyadan ayrıldığına çok inanamam. Frodo da diyor ki ne yazık ki eminim. Onun o kör çukura düştüğünü kendi gözlerimle gördüm. paramir gördüğüm kadarıyla diyor bu işin içinde dehşet verici bir hikaye var. Yani benim tahmin ettiğimden de karanlık zamanlardan geçiyoruz ve sen karanlık bir hikayenin içinden geliyorsun. Belki akşam vakti bana anlatırsınız. Bu Mitrandir şimdi anladığım kadarıyla bir irfan sahibinden de öte bir şeymiş. Zamanında gelişmekte olan olayları harekete geçiren de aynı zamanda bir şeymiş. Yani şöyle diyelim kaderin çarkını çevirenlerden biriymiş diyor burada Gandalf'ın büyüklüğünü anlatmak için. Rüyalarımızdaki anlaşılması zor sözcükleri keşke yanımızda olsaydı da biz Elrond divanına katılmadan Mithandir'e sorabilseydik ve cevabını o verebilseydi bize. Böylece abimin de oralara gitmesi ve yolda ölmesi gerekmezdi. Yine de diyor bunu yapmazdı belki de çünkü Mithandir diyor anormal bir bilgeliği anormal bir yeteneğe güce sahip olmasına rağmen Can'ı istemediği zaman bize hiçbir şey söylemezdi. Bu Gandalf Gandalf'ın genel tavrı zaten. Her şeyden çok Gandalf'lı buraya geldiğinde Gondor'un ilk zamanlarını araştırırdı. Denethor'u nasıl razı etmişse daha önce hiç kimseye gösterilmeyen belgelere erişim izni verildi Gandalf'a. O da o belgeleri okudu, öğrendi. Ben diyor çok ilgilenirdim Gandalf'la. Keyfi yerinde olduğu zaman bana da bir şeyler öğretti bu belgeleri okumak açısından. O yüzden ben bu belgelerin bir kısmını okuyabiliyorum. Çünkü bunu Gandalf'tan öğrendim. O öğretti. Son geldiğinde bizi sorguya çektiği zamanlar diyor Dagorlat'ta yapılan ismi lazım değil. Bu ismi lazım değili Harry Potter'da görüyorsun. Voldemort hep ismi lazım değil diyorlar. Yani bu kitap çevrildiği zaman Harry Potter yazılmadığına göre hmm. bu ismi lazım değildirin. En azından Türkçe çevirisini Harry Potter'ı çeviren hanımefendike çok büyük Same bir like. Sevinok'a çok büyük bir çevirmen o da yani çok yetkin bir çevirme. Belki de Çiğdem Hanım'la beraber oluşturmuş olabilirler. Ya da Harry Potter'ın yazarı olan hanımefendi Birebir ismi lazım değildir'i kullanmıştır. İki tercümanda çevirmen de aynısını kullanmak zorunda kalmıştır. İsmi lazım değil bana şeyi hatırlatıyor değil. ya. Sauron'un adını söylememek için. Evet, bu ismi biz lazım harfler diyoruz ya biz de. Ha, biz de 3 <gülüyor> harfler yani biz demeyelim yani, de. Deyim de olabilir. Değil mi? Belki de İngilizce bir idiom olabilir. Dolayısıyla yani değil olabilir? Şeyle ilgili bu Harry Potter'la ilgili bir tane şey var abi. Stand-upçı bir eleman var. Onun hmm. bir videosuna denk geldim. Birebir Star Wars'un kopyasıdır deyip ana hikayeyi böyle benzeştiği yerleri falan yapmış müthiş yapmış izleyen herkes. Ulan, hakikaten doğru. Ya Bir de onun hiç arkası gelmiyor ya işte Harry Potter birebir neredeyse Star Wars'un aynısı. Hani dizgeyi koyduğunuzda. Star Wars Dune'un aynısı. Dune biraz Yüzüklerin Efendisi'nin aynısı. Yüzüklerin Efendisi biraz kert hikaye. Hani hiç arkası bitmiyor ya bu işi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç bitmiyor. Şey gibi Yunan işte felsefenin kurucusu. Oğlum ondan evvel Mısır vardı diyorlar. Sonra oraya gidip bakıyorlar. Lan Hindistan vardı ondan evvel. Hintlerden almışlar. O, o ondan şey aldı O lan Çin'den almış diyor. <gülüyor> tamam mı? ona Çin'e bakıyorlar. Lan Aztekler varmış orada da. <gülüyor> yani hiç arkası bitmiyor bu işlerin aslında yani. Çünkü sonuçta yazı da, söyler de, anlatı da sonuçta birbirini takip ediyor işte. Yani insanların diğer hayvanlardan daha gelişkin olmasını sağlayan şey de aslında bu takip meselesi. Evet. Hani o ondan çaldı, bu bundan çaldı meselesi değil. Hikaye devam ediyor yani. Aynen abi. Kültürler Kültür. toplumlara aittir. Sanat bütün insanda insan aittir. Bu diyor ismi lazım değilin kaybettiği savaş hakkında diyor bize de çok sorular sorarlardı ama diyor hani biz diyor o kadar fazla şey bilmezdik gene de bildiğimizi söylerdik. Gondor'dan diyor gitmeden önce Isildur adlandırılmamışın elinden bir daha ölümlü insanlar arasında hiç görülmeyen bir şey almıştı. O belgeleri okuduğum kadarıyla. Mithander'in sorularının cevabı buradaydı sanırım. Fakat o an için bu sadece kadim bilgilere merak salmış olanları ilgilendiren bir şey gibi gelmişti. Hani pratikte değil de teorik bir çalışma, akademik bir çalışma yaptığını Tarihçin. düşünmüştüm hep. Tarihçi bir araştırma yaptığını düşünmüştüm. Burada bile Isildur adlandırılmamışın elinden diyor. Adlandırılmamışın yani elinden. Yani o da Sauron'un Sauron elinden. Rüyalarımızın bilmece gibi sözleri diyor aramızda tartışırken bu şeyin Isildur'un felaketiyle aynı şey olabileceğini düşündük diyor. Çünkü bildiğimiz tek efsaneye göre Isildur pusuya düşürülerek Orklar tarafından oklanarak öldürülmüştü ve diyor Mithrandir bana hiçbir zaman daha fazlasını da anlatmadı. Bu şeyin gerçeği Gerçekten ne olduğunu bile tahmin edemiyorum. Ama güç ve tehlike içeren bir çeşit aile yadigarı olduğunu tahmin edebiliyorum. Hala şeyi bilmiyor. Yani hakikaten yüzük hakkında tam bir bilgisi yok. Ama hani kafa zehir falan birin e, bilgisi de var. Hatta kadim nisandan okuma yazma yapabildiği için. Isildur'un felaketinin asıl meselenin göbeğinde olduğunu tahmin ediyor. Ama Isildur'un felaketi olarak adlandıran şey ne olduğunu hala bilmiyor. Eğer diyor savaşta avantaj sağlayacak bir şey ise bu diyor kesin. Kesinlikle diyor Boromir'in inanılmaz ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Çünkü Boromir gerçekten büyük bir savaşçıydı ve bütün hayatını, bütün ömrünü Minas Tirith'in kurtulması ve düşmanın yenilmesine adamış biriydi. Bu savaşı kazanmasına yarayacak bir şeyse İzildur'un felaketi. Boromir diyor buna sahip olup diyor bunu kendi Minas Tirith ve Gondor lehine kullanmayı deneyeceğini tahmin ediyorum. Yani bu olasılığı asla göz ardı etmezdi. Ah diyor keşke o görev diyor Boromir hiç gitmeseydi. İlk baş diyor bu görev bana aitti. Genatorla Boromir'i diyor razı edemedim. Bu diyor göreve gidiyor olmam en başımdan beri benim görevim olmalıydı. Boromir burada kalmalıydı. Ben bu divana katılmak üzere gitmeliydim. Ama Boromir çok daha dayanıklı, çok daha kuvvetli olduğunu söyledi ve o gitti. İşin garibi benim gitmem daha doğruydu ama Boromir'in sunduğu nedenler de doğruydu ve Boromir gitti. Yani birbiriyle çelişen iki doğru var. Hangisini yaparsan yap o doğru olacak. Sonuçtan baktığın zaman Faramir'in gitmesi daha doğru gibi gözüküyor çünkü o daha bilge biri. Yalnız daha da bu olayların sonucundan baktığın zaman Boromir'in gidip yüzeye saldırması gerekiyordu. Frodo'nun ayrılması gerekiyordu. Frodo'nun burada karşılaşması gerekiyordu. Çemberi daha da şey yaptığın zaman bu sefer Faramir'in dediği yanlış Boromir'in gidiyor olması gerekiyordu. Çünkü Faramir'le karşılaşmayacaktı. Faramir'le karşılaşmayacaktı. Bu döngü tamamlanmamış. Başka bir hikayeye evrilmiş olacaktı. Belki de görünüş olarak Faramir'in gitmesi çok daha mantıklı gelse de Sauron'a karşı savaşın kaybedilmesiyle sonuçlanacaktı. Yani kaderden kaçınmıyoruz <gülüyor> laughing <laughs> Baba, niye bağladık gene. <gülüyor> Kaderden de açamıyoruz. Şey diyor Frodo'ya artık korkma diyor. Senin sakladığın, adını vermediğin, gizlediğin şey neyse. Ben bu şeyi diyor artık almak istemiyorum diyor. Buna kesin karar verdim. Şurada diyor yol kenarında bıraksan gitsen geri dönüp alma. Minas Tritte diyor taş üstünde taş kalmayacak olsa. Biz bu savaşı kaybedecek olsa Ve benim şerefim için sadece ben ancak Karanlıklar Efendisi'ni o şeyi alarak yeniyor olacak olsam. Bunu biliyor olsam ben diyor bu şeyi gene. Mı? Helal. Hayır, böyle zaferler istemiyorum Trugoğlu Frodo. Ulan büyük adam falan Faramir. Filmde bazı karakterleri çok ezmiş Peter Jackson yani. yani ama yani. tamamen o drama hmm. kafasında olması gerekenler çok başka bir yerde. Çok açıkmış. başka bir yerde. Boromir'in nasıl aklı gitmişti bir an. Bir anlığına böyle bir alası geldi. Şimdi gelmiş. devam ettiğimizde bak oradaki farkı da göreceğiz. Faramir'le Boromir farkı. Burada görecek. gördük bile abi zaten. Net olarak açıklayacak. Yani aradaki fark ne? Net olarak açıklayacak. Frodo da şey diyor. Divan da istemiyordu diyor. Ben de istemiyorum. Böyle mesele de hiç ilgim yoktu. Kimse istemiyordu zaten zaten hani bunu alayım. Kendi adıma diyor Faramir. Ak yeniden kralların saraylarında açmasını isterim ben. Kralın geri dönmesini isterim. Tirith'in barış içinde olmasını görmek isterim. Savaş olmasını isterim. Minas Anor'un artık Minas Morgur olan eskisi gibi ışık içinde ali ve zarif görünmesini çevresinde çiçeklerin açmasını bir ece kadar güzel olmasını bizim yaşadığımız bölgenin çevremizdeki bölgenin barış içinde olmasını isterim. Birçok kölesi olan bir hanım gibi değil. Hatta gönüllü köleler arasında iyi kalpli bir hanım olmasını bile istemem savaş olmalı her şeyi yok etmeye çalışan bir yıkıcıya karşı kendi canlarımızı elbette korumalıyız fakat ben kılıcı keskin diye oku seri diye savaşçıyı şanı ve şerefi var diye sevme. ben sadece onların savundukları şeyi severim Nümenorlu insanların şehrini onun da hatırasının kadimliği için güzelliği için ve mevcut hikmeti için sevilmesini isterim insan yaşlı ve bilge bir insanın asaletinden ne kadar, korkarsa, o kadar bu korkmalı ondan daha fazla değil. Buradaki kalıp zaten bir bilgelik kalıbı aslında hani savaşı gerekli olduğu için istemek, savaşmak için istememek hikayesi. İki buradaki bir iki cümle direkt olarak Nietzsche'nin söylemi. Ben savaşı onurlu bir şey olduğu için istemem der Nietzsche'de. Savaş gerektiği için yapılır. Ben insanın kendini aşmasını insanın aşması gereken bir canlı olduğu için isterim. Aşıp da hava atması için değil. Ben barışı isterim der. Yani burada bayağı Tolkien Nietzsche'den alıntı değil de esinlenmiş ya da paralel düşünmüşler. Yani i̇kisi de zeki adamlar sonuçta. Yani belli bir paralellikle düşünmüşler. Ya zaten böyle durumlar için yanlış yorumluyorlar aslında. Benzetiyoruz ya bazı şeylere. İnsan çünkü bazen hissettiği şey ya da düşündüğü şeyi cümlelere dökemeyebiliyor. Ne? Bir yazar bir şey yazıyor ya da bir sanatçı bir şey söylüyor. O diyorsun evet ya düşündüğüm buydu ama nasıl anlatılacağını ben bilmiyordum ki. Evet. O yüzden o insan yazar, sanatçı ya o da düşünür. düşünür. Paralel düşünülebiliyor ya. Yani i̇lla çok haberdar olmasına gerek yok yani insanlar. Tabii ki. O yüzden benden korkma Frodo. Bana daha fazlasını anlatmanı istemiyorum senden. Artık hedefe yaklaşıp yaklaşmadığımı bile sormuyorum. Fakat eğer bana güvenirsen sana şu andaki maceran her neyse onun hakkında bazı öğütler verebilirim. Hatta sana destek bile olurum diyor. Frodo cevap vermedi. Neredeyse içinden gelen yardım ve nasihat arzusuna sözleri akıllıca ve hoş olan bu ağırbaşlı genç adama aklındaki her şeyi söyleme isteğine teslim olmadı. Hala Frodo tedbirdi. Söylemek istiyordu ama söylemedi. Bir şey onu engelledi. Yüreği korku ve hüzünle ağırlaşmıştı. Dokuz gezginden sadece kendisi ve sen kalmışsa o zaman görevlerinin sırrının tek hakimi oydu. Aceleyle bir şey söylemektense güvenilmeyi hak eden birine güvenmemeyi yeylemek lazımdı. Boromir'in suratındaki yüzüğün cazibesinin oluşturduğu o korkunç hatıra hala Frodo'nun zihinlerinde. Ve Faramir'e bakıyor diyor ki birbirlerine hiç benzemiyorlar ama yine de birbirlerine çok yakınlar. Bir süre sessizlik içinde yollarına devam ediyorlar. Böyle sen de artık biraz dinlenmiş bir rahatlamış durumda. Aralarındaki muhabbete hiç katılmıyor ama sürekli onlara sen çevreyi gözetliyor. Ne var ne yok falan. Onlara bakıyor. Sen fark diyor ki sanki teninde hissettiği bir karıncalanma böyle arkadan birisi bakarda kimilerisine ben hissederim mesela bir arkadan baktığında birçok insanda hisseder yani özel bir durum değil böyle sanki birisinin onu gözlediğini ağaçların arasından hissediyor hemen gollum geliyor aklına da şey <gülüyor> diyor kendi düşüncesine muhtemelen diyor gollum diyor bizi takip ediyor kesin ama bu kadar muhabbet oldu diyor kimse gollumdan bahsetmedi ne Faramir ne frodic gollumdan bahsetmedi belki de diyor ondan kurtuldum demek mümkün değil hani o kurtulamamışızdır da. Madem de bu kollum leşinden kimse bahsetmiyor. Ben de diyor bahsetip ortalığı karıştırmayayım. Ama en azından diyor bir süre onu görmemiş olacağız bu adamların yanında. Buna şükredelim diyor. Böylece ormanlık aranlardan geçip biraz ormanlık aranlar seyreliyor. Ama yeni şöyle hayal etsinler. Hakikaten cennet gibi bir yer yani. Yani Mordor'a bu kadar yakın ve bu kadar cennet. Yani inanılmaz akarsuları var, ormanları var, çayırları var, çimenleri var. Yani böyle çok cennetimsi bir yer İtalya'n denilen yer orada yürümekte bir keyif her yer çoban püskülleri çiçekler bilmem neler falan da var. Şimşir araştırı varmış Cem. O güzeldir şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bu İtliyen tam böyle Tokiğ alan değil. Tokiğ, hemen neden <gülüyor> yapacaksın oraya? Böyle arazilerden falan geçiyorlar, Bayağı bir yolları devam ediyor. Burada çevreyi ve cennet gibi olduğunu falan anlatıyor. Bir yere geliyorlar, hep beraber yürüyen kalabalığın sesi falan kesiliyor, duruyorlar. Faramir de duruyor. Faramir diyor ki, maalesef diyor burada diyor size bir kabalık yapmak zorundayız diyor. Sen de Frodo'ya. Fakat hiçbir yabancı'nın, hatta diyor biz de müttefik olan Ruhanlıların bile görmemesi gereken bir yere geldiniz. O yüzden diyor müsaadenizle gözlerinizi bağlayacağız. Çünkü konaklayacağımız yere çok yaklaştık. Hayda. Haldir de gözlerini bağlamıştı değil mi bunların? Haldir ne? Bu ne Haldir? Bu ne Haldir? Evet, <gülüyor> Adel'in Zafer abi. Bunları not Frodo diyor ki nasıl isterseniz öyle yapın. Bizim için bir sakınca yok. Biz diyor zaten Loria Norman'a girdiğimizde <gülüyor> Haldir <gülüyor> bizim gözlerimizi bağlamıştı diyor. Biz hobitler olarak umursamadık da diyor. Kim ile Legolas çok sorun çıkartmışlardı. Faramir diyor ki sizi götüreceğim de o kadar latif bir yer değil. Yani Lorient Norman'ın gibi bir yer değil. Ama kendi rızanızla diyor kabul ettiğinize ve zorlanmanıza gerek kalmadığına çok memnun oldum. Hani siz de kırmamış olduğunuza çok memnun oldum. Ondan sonra Mamluk'la Damrot'a sesleniyor Faramir. Yanlarına geliyorlar. Bu konukların diyor gözlerini bağlayın. Ama sıkıca değil. Rahat edecekleri şekilde. Ve ellerini falan asla bağlamayın. Asla kötü muamele yapmayın. Yürürken de diyor yardımcı olun. Ayakları falan takılmasın hemle Frodo rica etsem gözünüzü kapalı tutun desem diyor zaten de gözlerini kapalı tutacaklarına dair hiçbir şüphem yok. Yalnız insan gözleri kapalıyken ayağa takılır, bilmem ne düşer gibi olur. O zaman refleks olarak gözleri açılır. Onu diyor engellemek için gözlerini bağlıyoruz. Yoksa ben rica etsem gözünü kapalı tutun desem zaten açmazlar. Ayak sürçerse gözler kıpırışı verir derler diyor. Tökezlemeyecekleri şekilde onlara yol gösterin. Bunların gözlerini nazikçe bağlıyorlar. Hakikaten önlerini göremiyorlar ama canları acımıyor. Frodoyla sen göz bağlı şekilde yollarına devam ediyorlar. İlk başta düz bir yoldan devam ediyorlar belli. Zaten tehlikeli bir yere falan gelince hani taşlı bilmem neydi falan askerler arkadan omuzlarını ellerini koyuyorlar ve onların yola nasıl gideceğini falan tarif ediyorlar. Uzun adım at, kısa adım at şöyle yap. Hatta zaman zaman geçmesi muhtemelen zor bir yere geldiklerinde askerler bunların kucaklarını alıyor. O yürümesi zor olan alanı geçtikten sonra tekrar yere bırakıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Frodo falan çok anlamıyor ama bayağı bir yerden aşağı doğru indiklerini fark ediyorlar. Hani bir yokuş aşağı gidiş var. Çevrelerinde sağdan da sürekli bir su dere akıntısı geliyor ama açık bir dere değil. Sanki bir duvarın arkasından bir su akıyormuş gibi. Bu ses hiç kaybolmuyor. Daha sonra ses uzaklaşıyor belli bir süre sonra gittiklerinde. Hafif bir yükselti çıktıklarını fark ediyorlar. O yükselti çıktıkları yerde dere uzaklaşıyor. Ses azalıyor. Sonra bunlar tekrar düz bir yerden giderken derenin sesi tekrar yaklaşıyor. Ve şeyi fark ediyorlar. Belli bir yerde böyle omuzları hani ufacık sallansalar duvara değiyor. Yani çok dar bir yerden tek kişinin geçebileceği bir yerden yürüdüklerini fark ediyorlar. Bir süre devam ettikten sonra durduruyorlar Frodo'yla Sem'i ve kendi çevrelerini de 3-5 sefer döndürüyorlar. Bunların iyice doğaya mı gidiyoruz mi gidiyoruz o da kayboluyor. Bir mil kadar falan ilerleyince kafile duruyor. Faramir diyor açın gözlerini. Eşaklarını çıkarttıklarında gözlerini kırpıştırıyorlar ve nefesleri kesiliyor görüntü karşısında. Böyle cilalan kayadan ıslak bir zeminin üzerinde duruyorlar. Arkalarında karanlığı açılan bir kayaya kabaca uymuş bir kapı eşliğinde ve çok yüksekten tül gibi su boşalıyor. O suyun arkasını göremiyorlar böyle. Görüştüğünü kapatan bir su perdesi var. Yalnız sular işte yeşim gibi, altın gibi, gümüş gibi salına salına dökülüyor. İnanılmaz güzel bir manzara. Batıya doğru sisli billur bir pencereden bakıyorlarmış gibi falan geliyor. Hayret ediyorlar. Çok güzel gözüküyor çünkü. bir şey diyor en azın diyor sabrınızın mükafatı olarak doğru zamanda geldik. Tam güneş sudan perdeye vururken gelmiş oluyorlar çünkü. Burası Hennet Anun. Grup penceresi. Birçok punara sahip bir ülke olan İtlendeki şelalelerin en zarifi, en incesi. Şimdiye kadar diyor çok az yabancı görebilmiştir burayı. Hatta diyor yani belki yüzyıllardır ilk kez Gondor'da olmayan birisi görüyor. Fakat diyor arkasında bu su perdesini geçince bir saray falan düşünmeyin arkasında diyor. Öyle değil. Girin şimdi içeri ve ne olduğunu gör diyor. Onlar daha konuşurken böyle güneş kavuşuyor ve akan sudaki güneşin ateşi soluyor. Dönüp alçak kemerden geçiyorlar. Kendilerini böyle kayadan bir odada buluyorlar. İki tane de yanan meşale var. Başka ateş yok. Loş bir ortamı var yani. Gözleri karanlığa alışınca hobbitler mağaranın ilk gördüklerine göre daha da geniş olduğunu fark ediyorlar. Baya büyük bir mağaraya girmişler. Faramir şey diyor işte diyor sığınağımız burası çok rahat bir yer değil ama geceyi huzur içinde geçirebilirsiniz. Burası diyor öyle bir yerdir ki çok Kalabalık bir düşman saldırısına bile çok uzun süre dayanabiliriz. Hatta onları püskürtebiliriz. İstersen bir milyon kişi olsun tek tek geçebilecekleri için o dar yerden orayı savunmak çok kolay oluyor tabii. Bir zamanlar diyor bu su mağaradan içinden akıyormuş, kemerden geçiyormuş. Çok eski Gondorlular diyor bu suyu kaynak yerinden öyle bir çevirmişler ki tam önünden üstünden akmasını sağlamışlar. Buradan da ufak tefek yapan suların falan da yollarını değiştirmişler ya da önlerini kapatmışlar. Kuru bir alan oluşturmuşlar. Bu perdeyle de arkadaki alanı kapatmışlar diyor. Gerçekten diyor iyi bir gondor işçiliğiyle ayarlanmış bir yer. Zaten diyor iki girişi var buranın. Bir tanesi diyor sizi diyor gözü bağlı getirdiğimiz yer. Bir de onun tam tersine götürülen yer. Her iki yerden de herhangi bir düşmanın kalabalık bir şekilde girmesi mümkün değil. O yüzden korkmanıza, çekinmenize gerek yok. Rahat rahat burada yatıp dinlenebilirsiniz. Hobbitler gidiyorlar bir köşeye oturuyorlar. Bu arada da mağaranın içinde çok büyük olduğunu fark ettikleri için birçok adamlar olduğunu falan görüyorlar. Böyle duvarlara asılı tahtalar indiriyorlar. Ayaklarını açıyorlar. Masa oluyor. Variller çıkartıyorlar. Oturaklar oluyor. İşte onun üstüne metal kapkacak koyuyorlar. Bakırdan, gümüşten bilmem ne falan. Bayağı bir yani yemek sofrası falan ayarlanır bir hale geliyor. Çok büyük ince işçilik falan değil o tahta. Masalar, kapkacaklar, sandalyeler, mandalyeler. Ama inanılmaz sade ve ustalıklı bir yapı olduğunu, çok iyi bir tahta işçiliği olduğunu fark ediyor Frodo ve sen. Ve ondan sonra Faramir daha ileriye gidiyor mağaranın oradan girişe doğru duruyor oradan giren adamlara daha sonra gelen içilen kolcunlara her birine sorular soruyor en son gelen casus olarak gören yapan kolcuya şey diyor unborn diyor adamına da unbornmuş son gelen askerin hiçbir şey görmedin ya da duymadın mı diyor en uca gittin sen en uzaklara gittin Ambon diyor ki efendim diyor ben pek bir şey duyup görmedim ama diyor şunu söyleyebilirim net olarak hiç ork yoktu diyor düşmanın askerlerine dair de hiçbir şey görmedim çevrede diyor. Bunnu falan hava karırken gözler diyor kendini çok aldatır. Ben diyor bir karartı gördüm diyor. Sincap olduğunu düşünüyorum. Ben ona baktığım gibi de bir ağacın arkasından diyor büyük bir hızla yaprakların arasında kayboldu gitti diyor. Ama diyor bir sincaba göre biraz daha iriydi. Artı diyor kuyruğu da fark etmedim hani sincapların kuyruğu büyük oluyor. Sizin bize verdiğiniz emir gereği diyor hiçbir canlıyı sebepsiz yere gerekmedi sürece öldürme dediğiniz için ben onu diyor oklamadım. E sonra da ağacın arasına girince zaten göremedim hani oklayacak bir şey kalmadı. Hayvan mıydı? Haberci miydi? Bilmiyorum diyor. Öyle bir şüphem var. Çok net olmasam bile. Belki de diyor adlandırılmamışın gölgesi altındaki kuyut ormanın bazı hayvanları ta kuyut ormandan buralara gelmiştir. Bizim tanımadığımız bir hayvandır diyor. Ben anlamadım. Kara sincap olabileceğini düşünüyorum. Faramir diyor ki belki de öyledir. Yani kara olabilir. Fakat diyor bu kötü bir alamet olurdu. Ta kuyut ormandan buraya garip yaratıklar falan geliyorsa biz içilen de onları istemeyiz. Onlar kötücül canlılardır. Onlar Ondan sonra hobitlere şöyle yan gözüne bakıyor hani sizin arkadaşınız o muhtemelen diye hobitlere duyuruyor. Gollum olduğundan hissettiriyor Sam'le Frodo'ya. Ondan sonra da alçak sesle konuşmaya devam ediyorlar gene o Amborn'la Faramir. Sonra Sam kendi kendine şöyle düşünüyor Faramir için güzel sözler kötü bir yüreği saklayabilir diyor. İyi bir adama benziyor ama hani çok da emin değilim o kadar da güvenmedim. Artık şüpheci olmamız lazım. Görevimiz çok önemli. Efendimin başına bir şey gelir falan. Bir bakıyor ki Frodo çat dalmış yani uyuyor derin uykuda. Lan diyor ben de diyor bir hafta uyuyorum yatsam yani o kadar yorgunum. Ama efendimi korumam lazım bunlara karşı diyor ben uyuyamam. Bekçilik yapmak zorundayım. Hakikaten de uyumamayı başarıyor bütün o uykusuzluğuna falan rağmen. Hatta bu duvarların arkasından gelen su sesi, şelalenin sesi. Askerler çok gürültülü çalışmıyorlar. Zaten iki meşaleden başka bir şey yanmazlığı için loş bir ortam falan var. Artık uyumamak için zaman zaman gözlerine vuruyor yani uyumayayım uyumayı yani. falan diye. Baya bir vakit geçiyor böyle. Daha fazla meşale tutuşturuyorlar. Askerler ortalığı biraz daha aydınlatıyorlar. Faramir diyor ki konutlarımızı uyandırılıyor. Yemek vakti. O sırada da bir başka asker geliyor. Metal bir tasın içinde beyaz bir havluyla beraber susunuyor Faramir'e. Faramir ellerini yıkıyor. Bakıyor Sem. Diğer bütün askerler başka başka kapların içinde ellerini yıkıyor. Temizleniyorlar. Havlular falan var. Bir tanesi de Sem'e havlu ve tas uzatıyor. Yani Sem bir hizmetkar olduğu için böyle bir şeye alışık değil hani kendisi hep hizmet eden konumunda efendicim diyor siz diyor onu yere bırakın diyor bu ikimiz için de daha kolay olur hani <gülüyor> ben şey yapmayayım. oradaki asker de nezaketle yere bırakıyor sem de bir ellerini yıkıyor ama ondan sonra suratına hani uykum kaçsın diye su vuruyor sonra eliyle suları alıp ensesinden aşağı döküyor suları şey diyor asker yemekten önce diyor başınızı yıkamak sizin adetiniz midir yemekten önce <gülüyor> başınızı <sen> yıkarsınız <gülüyor> Sem diyor ki hayır diyor, o kahvaltıdan önce yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyor çok uykum var açılmam gerekiyor diyor. Şayet böyle serin bir suyu uykuluyken ensenden aşağı dökersen güneşten diyor susuzluktan buruşmuş bir marura dökülmüş soğuk su gibi kendini canlandırır. Birden verirsin diyor. O yüzden ensemden aşağı su döküyorum. Ondan sonra bir yanlarından geliyor. Rahat etsinler diye normal insan masası olduğu için onlar daha yüksek fıçılardan bunlara sandalye yapmışlar. Üstlerini de böyle kalın kumaşlarla örtmüşler. Popoları falan acımasın diye masaya davet ediyor falan. Bunları. Yemeğin oraya gittiklerinde bakıyorlar ki bütün Gondorlar batıya doğru dönmüş. Böyle sessizce duruyorlar. Frodo ile Seme de batıya doğru dönüp saygılı bir şekilde o tarafa bakmalarını istiyor Faramir. Faramir şey diyor biz hep böyle yaparız. Eskiden diyor Nümenor olan yere, onun da daha batısında elflerin yurdu olan yere ve belki de daha yüce varlıkların bulunduğu yere diyor döneriz. Onlara saygılarımızı belirtiriz. Ondan sonra yemeğimizi yeriz diyor. Sizin diyor böyle yemek sırasında yaptığınız bir adet yok mudur? Frodo hayır diyor biz yapmayız ama diyor şöyle bir adetimiz vardır. Eğer diyor bizler konuk isek ev sahiplerimize yemeğin sonunda eğilerek selam verir ve ayağa kalkıp teşekkür ederiz. Şey diyor Farah ne biz de yaparız bunu diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bizim ortak gelerek biz de yaparız <gülüyor> bunu. Diyor. Ondan sonra yemeğe oturuyorlar ve ateşi yaktırmıyor farami. Ateş yakılması yasak burada diyor. Hani yemek ateşi yakılması. Ufak meşaleler var da ama çok kaliteli bir tuzlanmış et var. Koru meyveler var. Şarap. Ekmek var. Altın sarısına yakın açık sarı. Renkte çok lezzetli. Senin bir de şarap var. Kırmızı bir peynirden bahsediliyor. Çok lezzetliymiş o kırmızı bir peynir var. Bunlar şarapla beraber gömüyorlar. Askerler de bunların yemekte bittikçe yenisini teklif ediyorlar. Hani buyurun devam edin diye. Bunlar birinci teklifi, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci teklifi reddetmeden gömüyorlar. Fulllediler abi. <gülüyor> Fulliyorlar. Her şeyi yiyip bitirdikten, rahat ettikten sonra Faramir onları mağaranın daha gerisindeki böyle kumaşlarla bölünmüş, yalandan bölünmüş bir yer oraya davet ediyor. Buyurun orada dinlenelim, oturalım diyor. Oraya gidiyorlar Faramir'le beraber. Orada rahat toprak, koltuklar var diyelim, çıkıntılar var. Oraları oturuyor Semle Frodo, Frodo. Faramir de onların karşısındaki yere oturuyor. Diyor ki biraz sonra uyumak isteyebilirsiniz. Ama yemekten hemen sonra diyor uyumak tehlikelidir. İnsanı rahatsız eder. İsterseniz diyor sizle uyumadan evvel biraz muhabbet edelim, sohbet edelim. Öyle uyuyor. İkisinin de şaraptan falan keyfi yerine gelmiş. Karınları tıka baza dolup. Frodo da kendini konuşkan hissediyor. Tabii muhabbet edelim diye kabul ediyorlar. Ama şey yapıyor Frodo. Aklında şunu koyuyor. Diyor ki hani yemek yedik, şarap içtik. Biraz çeneler gevşedi. Yani dikkat ...yaratlı olalım. Bu zamana kadar... ...bayağı hani iyi idare ettik. Böyle söylemememiz... ...gereken hani sorumluluklarımız üstüne... ...bir şeyler söylemeyelim. Ona da dikkat edelim... ...diye kendi kendini uyarıyor. Sem de yanında duruyor. Zaten hani Sem'in çok konuşması... ...beklenmiyor o durumda. Faramir... ...şeyi diye anlatır mısın diyor. Moria'da ne oldu? Nereye gittiniz? Ne yaptınız? Bilmem ne. Tamam hani o gizli göreviniz... ...üzerinden bahsetmeyin de... ...maceranızı diyor genel olarak... ...anlatmak ister misiniz falan. Frodo da... ...memnun oluyor. Olabildiğince... Boromir'den ve görevden bağımsız ama başına gelenleri grupta kimler olduğunu, Gandalf'ın Balrog'la savaşını, işte Karatras'ı Lorien'i falan keyifli bir şekilde anlatıyor. Faramir'de şimdi diyor düşünüyorum da Boromir'in diyor orklardan kaçmaya çalışması hatta Balrog'dan hani Gandalf illaha gidin dedi ya Balrog'dan kaçması bile çok zoruna gitmiş olabilir diyor. Yani çok çünkü cesaretiyle bilinen, övünen bir komutan Boromir diyor. Frodo da muhtemelen öyle diyor. Çünkü diyor en son Moria'nın çıkışından diyor Boromir ayrılmış Balro'nun ne olduğunu pek anlayamamış. Yani ya Balro'nun yapabileceği yani. bir şey yok Boromir'in yani. yani, <gülüyor> yani. Faramir pek canlandıramamış gibi yani. <gülüyor> Hep de Boromir'i biraz överek anlatıyor Frodo. Normalden daha fazla yer veriyor. Bizim gibi diyor daha ufak tefek yaratıklar olmasaydı sanırım diyor ne Boromir kaçardı diyor ne de Aragon kaçardı. İkisi de kaçmazdı. Kaçarlardı muhtemelen. Şey diyor Faramir belki de Boromir diyor orada Mithrandir'le beraber savaşsaydı da orada ölmüş olsaydı. Hı. Sana ya Hatta o insani zaafı hatayı yaşamadan ölmüş olurdu. Hani madem ölecekti ondan evvel kahramanca ölmüş olurdu. Frodo da belki diyor ama diyor şimdi bana kendi bahtınızdan söz edin. Bana diyor Minas Tirith'i, Gondor'u anlatın. Buralar nasıldı, tarihi nasıl bilmem ne hiç bilmiyorum diyor. Uzun süredir diyor Mordor'la savaştasınız. Uzun savaşınızda bu şehir için, Minas Tirith için neler umut ediyorsunuz? Faramir diyor ki neler mi umut ediyoruz? Bir şey umut etmeli çok zaman oldu diyor. Artık pek bir şey umut edemiyoruz. Cidden Aragon Elendil'in soyundan gelen biri ve o kılıç Elendil'in kılıcıysa onun gelmesi diyor şehre diyor bir moral verecektir. Ama sonuçta diyor her şeyi değiştirebilecek kadar önemli bir şey olacağını zannetmiyorum ama bir moralimiz düzelecektir Elendil'in kılıcıyla. Belki de diyor şöyle bir şey olabilir. Tanımadığımız ya da tanıdığımız insanlardan çok büyük bir güçle de Hindistan diyor belki kurtarabiliriz en azından belli bir süre dayanabiliriz. Ama diyor böyle mucizevi bir şey olmadığı sürece bu savaş günden güne bizim kaybedeceğimiz bir yere doğru gidiyor. Çünkü diyor düşman çok fazlalaşıyor bizse diyor hızla azalıyoruz. Kayıplarımız doğumlarımızdan daha fazla diyor. Nümenörlü insanlar diyor büyük toprakların denize yakın yerlerine ve kıyılarına gelip yerleştiler çok çok eski zamanlarda. Onların diyor pek çoğu diyor, bozuldu diyor. İkinci çağı anlatıyor atalarının atalarını anlatıyor bu sırada. Gaflete düştüler. Birçoğu karanlık ve kara büyü sanatlarıyla falan uğraştı. Bunlar işte kara Nümenorlar dediklerimiz. Kraliçe Beritüel de bunlardan biri mesela. Karalık sanatlara falan gönül verdiler. Diyor, kimileri de temelde diyor aylaklığı seçti yani. Nümero'dan getirdiği kültürü taşımadı. Burada tembelleşti. Ya da burada yaşayan insanları kullanarak kendileri bir iş yapmamaya başladılar. Öyle bir hale geldiler ki diyor vahşi insanlara dönüşüp kendi soylarıyla bile savaşır oldular zaman zaman. Gondor'da diyor kötü sanatların yapılmış olduğu veya isimsize destek verdikleri falan tarih boyunca diyor, hiç görülmedi diyor. Yani Gondor diyor açıdan temiz kaldı. Batıdan getirilen irfan ve güzellik Zarif Elendil'in çocukları diyor uzunca bir süre buna sahip çıktılar ve hala belli bir kısmıyla Gondor o zarif sanatları, üstün sanatları, bilimi hala kendi bünyesinde barındırıyor. Diğer insan ırklarına göre. Yine de kendi sonunu hazırlayan yavaş yavaş unutkanlaşan yok edilmemiş ama sadece sürü gün edilmiş olan düşmanın uyuduğunu düşünen Gondor'un kendisidir ölümse diyor her zaman vardı yani bütün tarihimiz boyunca ölüm vardı yalnız diyor Nümenor'luları mahveden ölümsüzlük düşüncesi aslında diyor Gondor'luları da zamanla çürümesine sebep oldu Nümenor'un devamı olarak çünkü diyor krallar büyük güce kavuşunca ölümsüz olmak adına yeri geldiğinde yaşlıktan ölene kadar tahtlarında kalmayı tercih ettiler çok büyük mabetler yaptırdılar hem yaşarken hem mezar mabetleri olarak ölüm Ölümsüzlük için pek çok şey denediler. Hep diyor bu ölümsüzlük meselesi aslında Gondor'un da zayıflamasını Nümenor gibi biraz daha kötülüğe kaymasına neden olan şey bu ölümsüzlük isteği oldu. Şöyle bir bilgi verelim. Orta dünya tarihinde mumyalama iki yerde var. Biri Nümenor'da başlıyor. Gondor'a taşınıyor. Gondor'da da mumyacılar var. Bazı kralları çok soyluları ya da çok zenginleri mumyalayarak şekli bozulmadan kalmasını sağlıyor. Hatta birçok kişi hani hem iklimiyle hem zırhların üstündeki şekillerle biraz kültürleriyle olduğu kadar bu mumyalama işiyle de Gondor'un bir mısır çağrışımı olduğunu söylerler. Çok büyücüler çıktı, astrologlar çıktı işte yıldızlara sordular ölümsüzlük nasıl. Böylece diyor bir ahlaki çöküntüye falan da uğradı. İlk baştaki o soyluluk biraz düştü. Yani hep ne diyorum Tolkien epik bir hikaye yazmadı. Tolkien hep bir düşüş hikayesi yazdı. Gondor'un da diğerlerinden yüksek olması atalı kadar ulu olmasını gerektirmiyor. Aslında Gondor'da düşüyor. Gitgide kalitesi azalıyor. Kaybederek hayatlarına devam ediyorlar. Elflerde olduğu gibi yücelerde olduğu gibi birinci çağın hiçbir yeteneği üçüncü çağda yok ne hani arkadaşların sevdiği gibi savaştı kafa kırmaydı öyle bir güce sahip üçüncü çağdakiler ne de bilim irfan gelişim olarak bir şeye sahip hiçbir ırk o kadar kuvvetli değil bir düşüş hikayesi bu gitgide cennetten kovuluyorlar yani bir adım hava ve şeytan hikayesi. Fakat vekil harçlar diyor bu krallardan ölümsüzlüğe hani kendilerini adamış bu yolda birazcık da olsa toplumu da yozlaştırmışlardan daha akıllı çıktılar şükür diyor. Hani aslında benim soy diyor biraz daha aklı başında çıktı krallara göre. Onlar bu ölümsüzlük tutkusuna falan o kadar da yapışmadılar. Çünkü sorumlulukları kral gelene kadar barış içinde ya da savaşları başarılı bir şekilde tamamlayıp bu halkı müreffeh olarak tutmaktı. Onlar görevli bürokratlardı, memurlardı. Vekil harçlar diyor daha akıllı bir tavırla halkımızın güç eksiğini deniz kıyısındaki sağlam bünyeli halkla Erat Nimrais'in dağınıklı dağlılarını doldurmuşlardı. Yani diğer şeylerle de barış imzaladılar kimi. Çevre milletlerle, yaban, yaban insanlarla. Ayrıca sık sık bize saldıran hiddetli bir yiğitlikleri olan yine de bizimle uzaktan bir akrabalıkları bulunan ve vahşi doğululara ne de zalim hat rümlere benzeyen kuzeyin mağrur haklarıyla bir anlaşma yaptılar kuzeyin mağrur hakları bunlarla ilk başta savaşanlar daha sonra biz bunlara ne diyoruz rohan diyoruz hmm. İlk başta Kuzeylilerle bir şeyleri var. Ama mesela zalim Haradrimler aşağılık doğrular derken onlardan saygıyla bahsediliyor. Düşmanken de karşılıklı bir soylu bir düşman. O Rohir'in soyu. 12. Vekilat Kriyon günlerinde Kuzeyliler diyor atlarını diyor, bize yardım etmek için sürmüşler. O sırada Gondor bir salgın geçiriyor. Mordor'da Nazgûl saldırısı da çok yüksek. Osgiliat falan çok yıpranıyor. Palantir kayboluyor. Bir de bir iç isyan çıkıyor itileyende. O Gondor çok zayıflamış ve sürekli vagonlar deniliyor yani araba sürücüleri bunları yıpratıyor yıpratıyor yıpratıyor gondor artık mahvolacak o sırada Eor oğulları, Rohanlıların ataları gelip bunlarla müttefik oluyor o doğulularla savaşıyorlar böylece Rohanlılarla bir kardeşlikleri oluşuyor bunlar onlar geliyor ve düşmanlarını bozguna uğratıyorlar diyor bunlar diyor Rohirminler diyor biz onlara at efendileri deriz onlara diyor o günden sonra Rohan adını verdiğimiz Kalenardon ovalarını bıraktık diyor bugünkü Roh yani bugünkü diyorum. bunu. anı da bunu. Bize diyor bu Rohan geçidini falan korudular. Her ihtiyaç duyduğumuzda da bize diyor destek verdiler. Rohanlılarla kardeş gibi olduk. Bizim irfan ve adetlerimizin diyor bir kısmını öğrendiler. Hatta diyor kralları, hükümdarları, bürokratları diyor bizim diyor dilimizde kullanmayı öğrendiler ama halkın belli bir seviyesi kendi köklerinden, kuzeyli dillerinden, kuzeyli geleneklerinden vazgeçmediler. Biz onları diyor çok sever ve sayarız. Çünkü bize en zor günlerimizde yardımcı oldular diyor. Kadınları da, erkekleri de çok yakışıklı, uzun boylu, atletik, altın renkli saçları, parlak mavi gözleri vardır diyor Rohanlıların. Bunlar diyor Yanlış elf dostu, altın saçlı Hador Hanedanı'ndan değiller diyebiliyoruz biz diyor. O ait değiller Rohan'ın soyu. Ama gene de Nümenor tanrılar tarafından hediye edildiğinde Edain denilen iyi insanların soyundan geldiklerini düşünüyoruz. Ama bunlar Nümenor'a yerleşmeyi reddetmişler. Kuzeyde yaşamaya devam etmişler anladığımız kadarıyla. Bunlar diyor o insanlardan. Hatta diyor belki de kendileri de bilmiyor. Onlar da diyor Hador Hanedanı'nın orta dünyada kalmış soyu olabilir. Edain üç soyundan biri yani üç silahlısından birinden. Kendi irfanımıza göre diyor biz insanları böyle kabul ederiz. Bir tanesi diyor yüksekler diyor. Batının insanları deriz onlara. Bunlar diyor Nümenorlulardır. Nümenor'a batı insanları deriz. Kendileri Nümenor soyu olduğu için üst insan, batı insanı zaten Gondor. Çünkü Nümenor'dan gelenlerin kurduğu şey. Bir de diyor orta halk vardır. Alaca karanlıklar deriz onlara. Yani Rohirimler, Rohiriminler orta halktır. Bir tane de diyor vahşiler dediğimiz karanlığın insanları deriz diyor. onlarda da işte Kuzey Bideler, güneyde doğulular hani daha çok Sauron kültüne ait olanlara da vahşi insanlar diyorlar. Gerçi Saruman'ın yanında savaşanlar dağlı doğulularda bu vahşi insanlardan. Onlar Sauron'a bağlıklarından değil. Onlar ruhana düşman oldukları için destek olmuşlar. Bir de neydu ya Evet yani kavgacılar onlar hakikaten. <gülüyor> Yine de Rohirrimler artık nasıl biraz bize benzemeye başladılarsa bu yüzyıllar içinde... ...işin garip tarafı diyor biz yüksek Nümenor soyundan gelen insanlar da biraz onlara benzemeye başladık. Çünkü diyor biz de hayatın getirisi, Mordor'un yakın oluşu, savaşların bitmemesi bilmem ne falan... ...o kadar çok savaşmak zorunda kaldık ki kültürel gelişmemiz geriledi. O yüzden de biz de orta alacak kalanlık haklara doğru döndük. Ve artık bilen adam, arif adam, derin adam düşünebilen, politikası olan insanlar falan değil. Biz de gitgide en iyi kılıç kullanan, ölümü en fazla göze alan, en fazla savaşanın en değerli olduğuna inanmaya başladık. Yozlaştık diyor buna Türkiye. Yani bizim arkadaşlar kim kimi döver duruyor ya, ben de on bin kez dedim ya, Türkiye'nin meselesi kimin kimi dövdüğü değil. İşte çocuklar burada Faramir'in kendisi diyor, mesele bu değil. <gülüyor> Kimin kimi dövmesini Faramir aşağılıyor. Biz de öyle bir yozlaştık o kadar kültürden düştük ki artık en cesur, kimin kimi dövüyor. Biz kimi yenerize dönüştü olay diyor. İyice saçma bir hale geldi. Mesela burada da gizli bir şekilde kendisiyle Boromir'in farkını ortaya koyuyor. Bu yüzden diyor abim birinci reis oldu diyor. Çünkü diyor o çok düşünceye kafayı takmazdı diyor. Ama diyor şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Boromir bu ülkedeki en iyi kılıç dövüşçüsüydü. En büyük savaşçıydı. En gözü kara adamdı. Ölümüne dans ederdi. Ve diyor biz böyle basit önemlilere değer atletmeye başladık. O yüzden de gitgide Nümenor soyuda güçsüzleşmeye başladı. Zayıflamaya başladı. Ama diyor abimin de hakkını yememek lazım diyor. Hem tamamen diyor gözü karaydı yani hiçbir şeyden korkmazdı. İki de diyor o borudan diyor yani Gondor'un borusundan Boromir gibi ses çıkartan da gelmemiştir diyor. Bambaşka ses çıkartırdı. Sen bu muhabbet, anlatış, samimiyet falan biraz da tabii şarabın etkisi gevşemiş. Rahatlıyor diyor. Diyor ki elflerle ilgili diyor, neredeyse hiçbir şey söylemedin beyim diyor. Elflerden hiç bahsetmedin. Faramir de diyor ki gerçekten de diyor çok az bahsettim elflerden. Haklısın efendi Sanbays. Çünkü elf irfanı hakkında diyor benim bir bilgim yok. Hani bilmediğim bir şeyden bahsediyor olur. Ama diyor burada bizim Nümenor'dan orta dünyaya inişimizle birlikte değişen başka bir yanımıza parmak basmış oldun. Aslında bir şeyi fark ettin ve onu işaret ettin. Çünkü Mitrandir sizin yol arkadaşınız olduğuna ve Elrond ile konuşmuş olduğunuza göre Eda yani Nümen orduların babasının ilk savaşlarda elflerin yanında kahramanca savaştığını biliyorsunuzdur diyor. Bu şeyden bahsediyor. Son İttifak Savaşı'ndan bahsediyor. elendili Elendilisi muhabbeti. Fakat diyor karanlık günlerde orta dünyada insanlar ve elfler düşmanın becerisi ve her iki cinsin ayrı yollardan gitmesi sebebiyle zamanla birbirlerinden koptular. Çünkü diyor elflerin hayatı başka bir şekilde devam ettiği için ölümsüz oldukları için daha süreklilik arz ettiği için biz daha kısa hayatlar yaşadığımız için insanlar olarak elflerle bin yıllar içinde algısal olarak koptuk birbirimizden. Dünya algılamamız değişti. O yüzden de elflerle artık eskisi gibi sıkı fıkı değiliz. Zaten elflerin de bizler gibi, edayın soyu gibi, Menorlar gibi çağlar boyunca sayıları gitgide azaldı. Ancak kendi bölgelerimizde yaşar hale geldik. Birbirimizden kopmuş olduk. Artık Ruhanlı insanlar gibi Gondorlularda diyor elflerden de uzaklaştılar. Hatta diyor elflerden çekinir olduk. Artık diyor mesela Altın Ormandan Altın Ormandaki hanımefendiden bile saygıdan daha çok korkuyla bahseder hale geldik. Çünkü artık tanımıyoruz birbirimizi. Yine de diyor aramızda hala fırsatını buldukça diyor elflerle diyaloğa geçmeye çalışan yani elflere saygılı kişiler var. Ama bunların sayısı çok az. Hatta diyor çok nadiren de olsa hani duyduğum ya da benden önce yaşamışlardan bahsettiği Birileri hala diyor Loreya Norman'la gidiyormuş. Çoğu da diyor geri çıkmıyormuş, orada yaşıyormuş. Ama diyor ben şunu anladım ki diyor bu zamansal, hayatsal aykırılıktan dolayı bu yaşadığımız çağa geldiğimizde erflerle insanların diyor bir arada mutlu bir şekilde yaşamasını pek hayır getireceğini zannetmiyor. Yine de diyor Ak Hanım ile yani Galadriel'le sizin konuşmuş olmanız, o erformanın görünüş olmanıza gıpta etmiyor da değilim. Ben de görmek isterdim. Sen burada şey diyor Loreya'nın hanımı Galadriel diye bana abi tamam gözleri, <gülüyor> ışıl ışık şey onu yaptılar <gülüyor> çok şanslı ya her şeyi görüyor sağ evet, ya büyük şey diyor ki onu görmelisin beyim gerçekten görmelisin <gülüyor> ben sadece bir hobitim diyor yani hem de diyor hobbitlerin arasında bir bahçıvanım diyor yani o yüzden de diyor böyle diyor ben bir iki cümle şiirimsi bir şeyler yazabiliyorum belki diyor bay bilbo öğrettiği için ama diyor ben onun güzelliğinden bahsedebilecek bir şey yazabilmem mümkün değil o diyor inanılmaz bir canlı beyim nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ben diyor ben onun kelimelerini bilmiyorum onun için diyor zaten şiirler falan cafi evet. gelmez onu diye anlatabilmek için hakkınca yazılmış şarkılar gerekli diyor. Aa. Belki Araton oğlu Aragon'la Bilbo Baggins efendim diyor. Onun için tam hakkını veremeseler de hani ondan bahsedebilecek güzellikte bir şeyler yazabilirler. Ama bu benim boyumu çok aşan bir şey. Ben bunu yapamam. Öyle güzel ki beyim. Latif. Bazen çiçek açmış ulu bir ağaç gibi. Bazen kır bir fülyacık gibi. Minik ve narin sanki. Elmas kadar sert. Mehtap kadar yumuşak. Güneşin ışıkları kadar sıcak. Yıldızlardaki buz kadar soğuk. Karlı bir dağ kadar mağrur ve ırak. Bahar da saçlarında papatyalar gördüğüm genç kızlar kadar neşeli. Ama bütün bunların hiçbir manası yok ve demek istediğimi aslında hiç anlatmıyordu. Ben bunun yarısını ortamda söylesen ah, ya, bu, Bunu ezberleyelim dedim. <gülüyor> Elimize yazalım tamam mı? Yani bu yaştan sonra bunun da ekmeğini yemezsek bizi, bizi kurtar. <gülüyor> ne desek boş bundan sonra. Şey diyor Faramir, demek gerçekten latif, tehlikeli bir biçimde latif. Sen kafasını kaşıyor diyor ki, tehlikeli midir nedir bilmem beyim diyor. Bana öyle geliyor ki, tehlikesini insan kendi içinde onun yanına getiriyor diyor. Yoksa diyor onun kendisinden doğan bir tehlike yok. Kendi götürdüğü tehlikeyi gösteriyor sana diyor. Ama belki de diyor ona tehlikeli de denilebilir. Belki de diyor tam olarak tehlikeli denilemez. Çünkü diyor o kendi içinde çok güçlü. Siz diyor kendinizi onun üzerine atıp paramparça edebilirsiniz. Ya da diyor şöyle anlatayım. Bir gemi savrulup kayalıklara vurup dağıldığında diyor kayalıklar mı tehlikelidir? Geminin onların üstüne savrulması mı? Nehirdeki bir hobbit gibi. Yani nehire atlamak mı tehlikelidir? Nehirdeki bir hobbit olmak mı tehlikelidir? Ama diyor ne kayalar kabahatlidir ne de nehir. Şimdi Boro diyor Boromir'den bahsedecek. Aklına geliyor yani Boromir'den bahsetmeyin. Faramir abisi falan. Susuyor ve kıpkırmızı kesiliyor tamam mı? Faramir diyor ki evet diyor şimdi Boromir diyordum. Neden? diyecektim diyor. Kendi tehlikesini kendi mi götürdü hanımın yanına diyor. Sen diyor ki, evet beyim özür dilerim ama yani müsaadenizle Boromir diyor çok iyi ve çok yiğit bir adamdı. Fakat diyor başından beri diyor, kokuyu siz de iyi aldınız diyor. Şimdi diyor ben Boromir'i gözlüyordum diyor en başından beri. Diğerlerini de gözlüyordum sadece Boromir'i değil. Çünkü diyor efendimi kollamak korumak benim görevim. O yüzden diyor hep gözüm üzerindeydi. Boromir'e karşı beslediğim bir art niyetim yoktu. Ve benim fikrimce diyor Boromir Lorient'de beni Sonradan tahmin ettiğim şeyi açık açık görmüştü. Gördüğü ilk andan itibaren düşmanın yüzünü istemişti. O diyor, Frodo sen. Diyor. <gülüyor> ah, semah. Hemen bir şiir okusaymış. <gülüyor> Hiçbir şey olmamış gibi. <gülüyor> bir süre için donuyor kalıyor herkes. Sem bağışlayın beni. Bağışlayın beni. Zaten babalık bana şairde derdi ki ne zaman o koca ağzını açarsan etrafta çam kalmaz. <gülüyor> Doğru diyor babalık diyor. Tüh tüh di ben ne ettim diyor. Ondan sonra faramire dönüyor. Olabildiğince korkutucu ve saygın olmaya çalışarak. Bak beyim diyor. Uşağı ahmağın teki diye sakın beyimden faydalanmaya çalışmayasın. <gülüyor> başından beri diyor pek güzel konuşuyordun beni tavladın <gülüyor> elflerden falan konuşup <gülüyor> güzel olan güzel davranandır deriz biz hobbitler. Şimdi vasfını gösterme zamanı. Faramir öyle gibi diyor böyle ciddi bir şekilde ve böyle bir garipte tebessümü var söylerken. Demek ki diyor bütün bilmecelerin cevabı buymuş diyor. Sonunda diyor ben de anladım diyor. Dünyadan yok olduğu düşünülen bir daha asla bulunmayacağı düşünülen tek yüzük. Boromir onu zorla almaya kalktı ha. Ve sen de kaçtın öyle mi? Ve o kadar yoldan kaçıp bana geldin. Kaçtığın adamın kardeşinin yanına ve yüzlerce savaşçının arasına geldin. Yanında o tek yüzükle. Tarihin hoş bir cilvesi olsa gerek bu. Faramir için Gondor'un komutanı için vasfını göstermek için ne şansa? Onu ebidiye alsam diyor. Ben de diyor abimin gölgesinden kurtulmuş olurum. Tarihe geçerim. Tarihe geçerim. Savranı yok edebilirim. Ayağa kalkıyor böyle sanki öncekinden bile uzunduruyor böyle. Sert bir suratı var. Gri gözleri böyle pırıl pırıl. Frodo'yla sen kalkıyorlar. Duvara doğru girip yaslanıyorlar. Sen korkunç mahcup bir durumda falan. Frodo'da Faramir'i gözetliyor. Tedirgin. Kabzalarına bakıyorlar. Kılıçları yanlarında mı falan diye. Bütün adamlar da dönüp hani bir gariplik var diye efendileriyle hobitlere bakıyorlar. Ne oluyor? Niye bir tedirginlik oldu falan diye. Çünkü bu muhabbeti o adamların duymayacağı yerde yapıyorlar yani. Fakat Faramir böyle çok rahatlamış bir şekilde taburesine oturuyor. Otururken de gülmeye başlıyor. Tatlı tatlı böyle yavaş yavaş. Aniden yüzü ciddileşip o gülüşten sonra. Yazık bu e diyor. Bu Boromir için dayanılması zor bir sınav olmuş. Hüznü mü diyor nasıl da arttırdınız sizler? İnsanların belasını taşıyan, uzak memleketten gelen siz iki tuhaf gezgin. Ama siz insanları benim buçuklukları yargıladığından çok daha keskin ve net yargılıyorsun. Çünkü diyor biz Gondorlu insanlar yapabileceğimiz şeyi söyleriz, yapabildiğimiz kadarını yaparız ve söylediğimiz sözden asla geri dönmeyiz. Biz böyle kaypak bir ulus değiliz. Bizde hala onur ve gurur denilen şey var. Ben sana yolun kenarına bıraksan dönüp bakmam bile onu senden almam bile demiştim unutup beni yargıladığınız alabileceğimi düşündünüz diyor. Eğer bunu almayı arzu edebilecek bir adam olsaydım bile bu şeyin ne olduğu onun hakkında konuşurken bilmiyor olsaydım bile yine de sözlerimi bir yemin kabul ederdim. Onu almaya çalışmazdım şimdi onu almaya çalışmayacağım. İçin rahat olabilir Frodo diyor. Ben onu istemiyorum. Alamayacağız. Faramirciz. Faramirciyiz. Ve burada her yerde kullanabilecek özellikle genç erkekler için söylüyorum. Çok inanılmaz bir laf söylüyor Faranir abim. Bu her yerde kullanılır. Delikanlı arkadaşlar. <gülüyor> notları ki, alın. Notları alın. Bak bunu nerede kullanacağınızı da açıklayacağım. Ya da şöyle diyelim diyor Faranir. Bir adamın kaçması gereken bazı tehlikeler olduğunu bilecek kadar aklım var. Yani o kadar tehlikeli bir şeyi alabilecek olsam da almayın. Yedilik bir insansanız Dokuzluk bir kadınla talep etmeyin. Kaçabileceğiniz yeri bilin. Dokuzluk hatun sizi istiyorsa bile. Nerede kaçacağınızı bilmeniz gerekiyor çocuklar. Yani lütfen nerede kaçacağınızı bilin. Bak ne diyor Üstad Faramir? Bir adamın kaçması gereken bazı tehlikeler olduğunu bilecek kadar aklım var. Sizin de bu kadar aklınız olsun. Konuyu nereye bağladı ya? Hayat bilgisi veriyoruz abi. <gülüyor> Öyle bir tarumar olursunuz ki vallahi <gülüyor> yüzü yanmış goldu maşükküler. <gülüyor> Ya Karamelin vereyim bununla ne alakası çok var? Çok alakalı mı? bak ben bunu Bahansız sana anlatayım. Bağısız bir yerde de söyleyebilirdim bunu. Ama işte söz geldi. <gülüyor> Geri geldi söyledi. Geri geldi <gülüyor> Allah Allah. Oturun diyor tedirgin olmayın. Heh. Ben bu yüzüğü falan sizden talep etmeyeceğim. Eğer bir hata yapmış gibi görünüyorsan bilesem diyor kendini diyor çok üzme. Belki de diyor bu kaderin bir cilvesi olarak bu hatayı yapmış oldun. Ama bu hata sizin yararınız olacak. Çünkü ben sizin durumunuzu daha iyi anladığım için size daha fazla yardım etmeye çalışacak. Ve zaten görev Frodo'ya verildiğine göre bu görevi devam ettirecek kişi Frodo olacak. Ben sizden almaya falan çalışmayacağım. Rahat olun. Hobbitler böyle tabularına geri dönerek oturuyorlar. Bir rahatlamış gibi hani yüzüğü de kurtardık. Hem açığa çıktı hem Faramir öğrendi. Hem bir sırrı taşımaktan kurtulmuş olduk. Hani şey gibi hani Midas'ın kulakları, eşek kulakları gibi birisine daha söylemek bir rahatlayıcı psikolojik bir durum. Faramir diyor ki e ee, Frodo diyor. Şimdi sonunda diyor birbirimizi anlıyoruz artık da bu konuda bir sır kalmadı. Eğer bu şeyi istemediğin halde başkalarının ricasını üstünde taşıyorsan ki durum bu herhalde sana olan saygın saygımı kazandın demektir. Bunu diyor elinde bulundurmak yanında taşımak ve kullanmamak bunu sabredebilmek bu inanılmaz büyük bir güç seni ve halkını diyor ben ilk kez burada gördüm hobbitleri. Siz diyor çok garip bir haksız, Çok güçlü bir haksınız demek ki. Birçok insan diyor buna dayanamazdı ki. Boromir de normal bir insana göre çok yüce bir insan olmasına rağmen o bile dayanamamıştı. Ama diyor şöyle bir durum var. Sizde memleketiniz diyor huzur ve rızayla dolu bir yer olmalı ve orada bahçıvanlara büyük hürmet gösteriyor olmadısınız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel. Çok yani. güzel ya. Burada diyor ki her şey o kadar iyi değil orada ama gerçekten de bahçıvanlara büyük hürmet duyarsınız. <gülüyor> <gülüyor> falan bir şey diyor. Fakat diyor halk orada da da yoruluyor olmalı diyor. Ne kadar iyi bir yerde olsa, ne kadar korunaklı bir yerde olsa orada da diyor zamanın çöküş etkisi, düşüş etkisi oralarda da vardır. Siz de diyor evinizden çok uzaklardasınız. Yol yorgunusunuz. Bu akşamlık diyor bu kadar muhabbet yeter. Artık aramıza bir sır falan kalmadı. Siz de uyuyun ikiniz de diyor. Ben de fark etmedim değil diyor. Yemekten önce sen uyurken sen gözlerine vura vura seni diyor benden korumak için uyumadan ayakta kalmaya çalıştım. O bak kımdan diyor sem dedi şimdi rahat rahat uykuya dalabilir çünkü herhangi bir zarar verilmeyecek ona. Şimdi diyor dinlenmeye gidin ama önce arzu ederseniz ne tarafa doğru gitmek istediğinizi, bundan sonra ne yapmak istediğinizi bana söyleyin ki bölgeyi falan bildiğim için yapabileceğim bir yardım varsa, bir yol gösterebileceksem ya da size bir iyilikte bir ihsanda bulunabileceksem sabah kadar ben de onu düşünüp ne tür bir destek verebilirim ona karar verip sabah uyanınca da siz yolunuza giderken onu yapabileyim. diyor. Yani buradan da ne anlıyoruz? Artık Faramir olayı çözdü, anladı ve Minas e götürmekten vazgeçti. Onların kendi istediğini kabul etti, onları serbest bırakacak. Frodo ilk korku şokunu atlattıktan sonra titremeye başladığını anlıyor. Yani o kadar tedirgin oluyor ki Faramir bu yüzeye sahip çıkacak. Bir hata yaptık bilmem ne falan diye. Artık bildiklerini daha fazla örtbas edemiyor. İçinden susmak gelmiyor böyle taşıyormuş gibi oluyor. Diyor ki Mordor'a giden bir yol bulacaktım diye. Artık hani bu artık taşmak gibi hani. Kontrolü tamamen bitiyor. Gizleme isteği tamamen bitiyor. Gorgorota gidiyordum. Ateş dağını bulup hüküm üç rumuna atacaktım yüzüğü diyor. Gandalf öyle dedi. Ama oraya varabileceğim hiç zannetmiyorum. Bütün hikayeyi Faramir'e söylemiş oluyor yani. Faramir bir an için böyle bir şey cesaret ettiği için hem saygı hem de büyük bir hayretle Frodo'yla Seme bakıyor. Bir bakıyor ki Frodo o titremesi ve bunları söyledikten sonra artık nasıl bir gerilim sona erdiyse yana doğru düşmeye. Yani içi geçmiş bayılıyor belki de. Hemen kalkıyor. Çok nazikçe Frodo'yu tutuyor Onlar için hazırlanmış yatağa götürüyor Nazikçe bırakıyor Üstünü örtüyor Sen Faramir'in yanında Onun da ayrı hemen Efendisin yanında bir yatağı serilmiş. İyi geceler komutan diyor Önüne çıkan şansı iyi kullandın beyim diyor Faramir de diyor ki Öyle mi dersin Sen evet beyim vasfını gösterdin en yükseğinden bir de gülümsüyor diyor ki küstah bir hizmet gelsin sen vaiz diye hem de çok küstah ama şunu da kabul etmek lazım cidden takdire değer bir şeyi yapabilen birisinden takdir görmek azımsanacak bir şey değil bunun içinde sana ha, çok teşekkür ederim. Çok güzel abi. Bunların ya. altını çizip cüzdanınıza yazıp koyun. Ortamlarda söylersiniz. Bir tanesini söyler belirledik <gülüyor> karabül. <gülüyor> Yalnız da şundan emin olabilirsin ki diyor aslında yaptığım şey diyor benim için çok zor bir şey olmadı sen. Çünkü diyor ne ona sahip olmak istiyorum ne onunla bir başarı elde etmek istiyorum. Benden uzak olmasını ve sizin görevinizi tamamlamanızı istiyorum diyor. Sem diyor ki eh iyi öyleyse beyim. Beyim de F'çe bir hava olduğunu söylemiştin ya. Bu doğruydu diyor. Ama ben şunu da söyleyebilirim. sen de bir hava var beyim. Bana bana şey Gandalfı, Arifleri hatırlatan bir havan var seninle. Aa. Faramir belki diyor böyle sırıtarak. Belki sen uzaktan Nümenur'un havasını ayırt edebiliyorsundur. İyi geceler. Diyoruz ve, ve uyumaya gidiyoruz. Bu uzunca bölüm bol özlü söz, bol atasözü. Cem yazdın mı kenarlara? Yazdık. Notlarınızı alın. O zaman bölümü kapatalım. Lütfen videomuzu <gülüyor> beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler Zafer abi. Teşekkürler Teşekkür sevgili herkes. patron. Görüşmek üzere. Görüşürüz millet. Eyvallah. Görüşürüz.